Sevgili kitapseverler, dinlediğiniz kitaplara birkaç kelime de olsa yorum yapmak, abone olmak ve beğen tuşuna basmak kanalımızın başarılı sonuçlar almasında çok önemlidir. Destekleriniz için teşekkür eder, keyifli dinlemeler dileriz. Küçük Kadınlar Louisa May Alcott Uzun zaman önce Amerika kıtasında büyük bir dram yaşanıyordu. Birleşik Amerika ikiye bölünmüş ve iç savaş çıkmıştı. Ülkenin güneyiyle kuzeyi birbirine saldırıyordu. Bu korkunç dönemde ayakta kalmak ve hayata devam edebilmek için çabalayan dört kız kardeş her şeye rağmen umutlarını koruyordu. Yılbaşından bir gün önce lapa, lapa yağan karın altında küçük bir ev onca soğuğa karşın sıcaklığını kaybetmemişti. Evde ocağın etrafında dört genç kız toplanmış annelerini bekliyorlardı. Aile içinde Matt diye çağrılan Margaret henüz 16 yaşındaydı. Kumral, saçları omuzlarına dökülüyordu kocaman sevimli gözleriyle çok güzel bir kızdı 15 yaşındaki Josephine yani Joe çok hareketli bir karaktere sahipti parlak siyah saçları iki örgü halinde omuzlarından aşağı salınmıştı Tam bir kitap kurduğu olan güzel Joe neşeli kıpır kıpır haliyle ve müthiş yazarlık yeteneğiyle herkesi şaşkına çevirirdi Herkesin be diye çağırdığı Elizabeth henüz 13 yaşında, Çekingen ve sessiz bir kızdı. Son derece yumuşak kalpliydi ve evin kıymetlisiydi. Kardeşlerin en küçüğü ise Amy'ydi. Lüle lüle sarı saçlarının ışıltısı masmavi gözlerini öne çıkarıyordu. Joe kızıl alevlerden gözlerini ayırdı. Bu çok üzücü, hediyesiz bir yılbaşı, gerçek yılbaşı sayılmaz ki. Mac içini çekerek yoksul olduğumuzu unutuyorsun diye yanıt verdi. Beth tatlı sesiyle ''Bizim için en güzel hazine bir aileye sahip olmaktır.'' dedi. Joy yüzünü ekşiterek ekledi. ''Ne yazık ki ailemiz tam değil. Babam savaşa gitti. Kim bilir ne zaman dönecek.'' Bunları söylerken genç kızın gözleri dolmuştu. Dördü de gözlerini ateşe çevirip güneyde bir yerlerde çatışmaların içinde kalmış babalarının anılarını aradılar zihinlerinde. Uzun bir suskunluktan sonra Mek... Çevremizde acı çeken pek çok insan var. Annem bize armağan vermeyi çok istedi. Ama bazı konularda hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Joe, biriktirdiğimiz parayla da bazı şeyler alabilirdik aslında, dedi. Annemin buna kızacağını sanmam. Çok istediğim bir kitap var. Beth aniden canlandı. Ben de bir müzik kitabım olsun isterdim, diye heyecanla söyledi dileğini. Mac, ''Çocuklara ders vererek kazandığım paraları dilediğim gibi harcayabilirim.'' diye ekledi. Joe yüzünü buruşturdu. ''Ben de Març alanın yanında sıkıntılı günler geçirmedim mi?'' diye konuştu. Beth ile Amy de okuldaki günlerini hatırlayıp sızlandılar. Böylece dört kız kardeşin arasında heyecanlı bir tartışma alevlendi. Ama Meg'in teklifiyle her şey bir anda durdu. Ablaları biriktirdikleri paralarla annelerine bir yılbaşı hediyesi almayı önermişti. Bundan sonra da kimin ne alacağı konusunda yeni bir tartışma başladı. En sonunda şuna karar verildi. Joe, içi kürklü bir çift bot, Meg eldiven, ve kenarları dantelli birkaç mendil, Amy de bir şişe kolonya alacaktı. Bu sonuç bildirgesinin ardından Meg, ''Anneme bunları nasıl vereceğiz?'' diye sordu. Hediyelerin hayaliyle içine mutluluk dolanca çok kolay dedi. Armağanlarımızı masanın üzerine yerleştiririz. Sonra da annemi çağırıp sürprizimizi yaparız. Dört kız kardeş verdikleri kararın memnuniyetiyle kendilerini dışarıya attı. Annelerinin o sırada evde olmayışı da büyük sürpriz hazırlıkları için harika bir fırsattı. Eve döndüklerinde hava iyice kararmıştı. Meklambayı yaktı. Bet ocağın önüne. Annesinin eski terliklerini yerleştirdi. Joe, yılbaşı gecesi oynayacağımız piyas için de çalışmamız gerekiyor, dedi. Joe iyi biri yazardı. Herkesin gözlerini yaşartan acıklı eserleri vardı. Piyeslerinin oyuncuları da kendisi ve kardeşleriydi. Joe bu sonuncu piyesinde o dönemde çok moda olan bir tarzla tarihi bir olayı allayıp pullayarak canlandırmıştı. Yaşadıkları bölgede Joe gibi olağanüstü etkileyici bir hayal gücüne rastlamak neredeyse imkansızdı. Oyunun başlangıcında pek başarılı olamadılar. Ancak temsil güzel bir şekilde bitti. Kendini rolüne fazlaca kaptıran Beth, oyundaki haini cezalandırmak için hamlesini yapıp ocağın sivri uçlu demiriyle annesinin terliğine bir delik açtı. Böylece temsil kahkahalar arasında perdelerini kapattı. Kahkahaların zirvesinde içeriye giren anneleri kızlarının yüzlerine mutlu bir ifadeyle bakarak, ''Sizi böyle mutlu gördüğüm için çok sevindim.'' dedi. Kızlar sevgiyle annelerine sarıldılar. Bayan March şık bir kadın sayılmazdı. Ama giydiği en basit elbiseyi bile kendine yakıştırmasını bilen ince zevkli bir hanımdı. Kızlarına göre ise o dünyanın en şık annesiydi. Bayan March pek mutlu ve heyecan doluydu. Biraz önce postacıyla karşılaşmış, gözlerini pırıl pırıl parlatan o mektubu almıştı. Eşinin mektubunu. Bu sevinçli haber evin içinde hoş kokulu Meltem gibi yayılmış ve tüm aileyi ocağın etrafına toplamıştı. Bayan Març sesindeki o müthiş heyecanı hiç saklayamadan mektubu okumaya başladı. Savaşta ordu rahibi olarak görev yapan Bay March mektubun son bölümünde şöyle diyordu. Çocuklarımı benim için öp. Her an onları düşündüğümü söyle. Bana burada güç veren kızlarımın sevgisi. Onlardan uzakta geçirmek zorunda kaldığım şu bir yıl bana bir asırdan daha fazla geldi. Fakat olağanüstü bir güçle sabrederek geçirdiğim bu bir yılda insanlara yardım ettim. Sevgili kızlarımın bu sözlerimi çok iyi anlayacağını biliyorum. Tabii annelerine sevgiyle destek olacaklarına da yürekten inanıyorum. Her biri kendisine düşen görevleri yapacak ve iyi bir insan olmak için cesaretle çalışacaktır. Döndüğümde dört mükemmel küçük hanım bulacağıma eminim. Kızlar bu sözlerden epey etkilenmişler, babalarını kucaklayacak kadar yakında hissetmişlerdi. Mektubun okunması bitince kızların her biri mektubu alıp yeniden okudu. Hepsinin gözleri dolmuştu. Özellikle Beth, gözyaşlarını engellemekte çok zorlanıyordu. En sonunda titrek bir sesle, ''Babam ne zaman dönecek?'' diye sordu. Bayan Març, ''Bir yıl sonra, belki de daha önce'' diye yanıtladı. Bir an sessizlikten sonra, ''Artık herkes iş başına'' diye devam etti. ''Yemekten önce yapmamız gereken önemli işler var.'' Bayan March gözlerinde birikmiş yaşları kızlarına göstermeden giysi dolabına doğru yürüdü. Dolaptan eni dar bir top kumaş çıkardı. Bu kumaşı dört defa yan yana getirip dikerek geniş bir kumaş oluşturmaları gerekiyordu. Kızlar çabucak harekete geçtiler. Anneleri Henna'nın yardımıyla akşam yemeğini hazırlıyordu. Kızlar ise başladıkları işi bitirmek için uğraşıyorlardı. Hizmetkar Henna herkes tarafından sevilen yumuşak kalpli bir kadındı. Neşeli bir akşam yemeğinden sonra kızlar birer birer yataklarına gittiler. Anneleri kızlarını birer birer öptü. Sabahleyin ilk uyanancı oldu. ''Uyanın bakalım uykucular!'' diye bağırdı. Kızlar giyinirken Henna içeri girdi. Mek, ''Annem nerede?'' diye sordu. Henna, ''Anneniz dışarıya çıktı.'' diye yanıt verdi. ''Sanıyorum fakir bir hastaya yardım etmek için gitti.'' Mek kardeşlerine doğru döndü. ''Çabuk!'' diye bağırdı. ''Bu fırsatı kaçırmayalım, armağanları hazırlayalım.'' Yılbaşı için aldıkları hediyeleri bir sepetin içine yerleştirdiler. Sepeti de divanın altına sakladılar. Uygun zaman geldiğinde ortaya çıkaracaklardı. Bed pencerede dışarıyı gözlüyordu. Sonra birden arkasını döndü. ''Annem, annem geliyor!'' diye bağırdı. Hep beraber kahvaltı sofrasına oturduklarında Bayan Març, ''Çok yakınımızda fakir bir evde muhtaç bir kadıncağız oturuyor.'' dedi. Dul olan bu kadının bir de beş hasta çocuğu var. Yılbaşı yemeğimizi bu zavallı insanlara vermek ister misiniz? Joe kardeşlerinin sözcülüğünü üstlenip, tabii anneciğim diye yanıt verdi. Annelerinin onlar için özenle hazırladığı o lezzetli pastalara ve çöreklere hiç dokunmadılar. Her günkü yemeklerini yediler. Hep beraber ellerinde bayram yemekleriyle yakınlarındaki evde oturan fakir aileye gitmek üzere dışarıya çıktılar. Yarı yıkık dökük, loş, rutubetli ve ürpertici merdivenleri tırmandılar önce. Ardından birane görünümlü bir odaya girdiler. Karşılarında hayat şartlarının dayattığı zorluklar yüzünden zamanından önce yaşlanmış olduğu belli olan durgun bakışlı bir kadın ve yaşam enerjileri bitmiş gibi görünen solgun bakışlı, zavallı beş hasta çocuk vardı. Març ailesinin bu odada belirişi ikinci bir güneş etkisi yaratmıştı. Hasta yüzlü çocuklar belli belirsiz bir umut ışığıyla aydınlandı sanki. Bu acıklı sahnenin etkisiyle duygulanan kızlar annelerinin kendileri için hazırladığı harika yiyecekleri bu fakir çocuklara sundular. Gözleri yaşlarla dolan yoksul kadın hafifçe gülümsedi. Çok teşekkür ederim, sözleri döküldü titreyen dudaklarından. Büyük bir iştahla kek, çörek ve pastaları yemeye başlayan çocuklar hep birlikte konuştular. Teşekkürler. Oradan ayrılıp yoldan eve doğru yürümeye başladıklarında, Beth, böyle harika şeylerden vazgeçmenin, fedakarlığın beni bu kadar mutlu edebileceğine asla inanmazdım, dedi. Önden koşarak eve giren kızlar, anneleri gelmeden önce hediye sepetini divanın altından çıkardılar. Bayan March yüzünde bir tebessümle yürümeye devam etti. Belki de bir şeyler sezmişti. Eve girdiğinde, Beth piyanonun önüne oturmuştu. Anneleri salonun girişinde belirince kızlar hep bir ağızdan geleneksel yılbaşı şarkısını söylemeye başladılar. Bayan Març tam o anda masanın üstüne sıralanmış olan hediye paketlerini gördü. Gözleri mutluluk gözyaşlarıyla doldu. Sonra da büyük bir coşkuyla kucaklaştılar. Bu Març ailesi için unutulmayacak bir sabahtı. O gün Marchların evinde zaman daha dingin bir şekilde akmaya devam etti. Akşam yemeğinden önce yılbaşı piyesi oynandı. Salonda oturmuş perdenin açılmasını bekleyen on iki çocuk vardı. Bu grup kızların arkadaşlarından oluşuyordu. Perdenin arkasına küçük bir sahne kurulmuştu. Dört kız kardeş piyesi başarıyla oynadı. İzleyiciler zaman zaman titrediler ve kendilerine hakim olamayarak ağladılar. Konusu orta çağ tarihinden alınan temsil başarılarıyla sona erdi. İyi kalpli ve dürüst insanlara ihanet eden kötü adamın cezasını bulması tüm seyircileri mutlu etmişti. Perde güçlü alkışlar arasında kapandı. Seyirciler gittikten sonra March ailesi yılbaşı sofrasında yerlerini almıştı. Kızlar masanın birbirinden güzel pastalar, nifis kokulu kurabiyeler, çeşit çeşit tatlılar ve meyvelerle kaplanmış olduğunu fark ettiklerinde gözlerine inanamadılar. Daha bu sabah komşu fakir aileye tüm güzel pasta ve kurabiyelerini sunmuşlardı. Bu yüzden akşam yemeğinde böyle güzel bir ziyafet sofrasını hiç beklemiyorlardı. Bütün bu harika şeyleri gören Emmy heyecan içinde ''Perilerin varlığına inanmalıyız'' diye bağırdı. Beth, hayır bunların hal baba getirmiş'' dedi. ''Mek, tabii ki annem yapmıştır'' diye yanıt verdi. Bayan Març gülümseyerek ''Hiçbiriniz bilemediniz.'' dedi. Bunların hepsini Laurie'nin büyük babası Bay Lawrence getirdi. Joe, ''Bay Lawrence mı?'' diye sordu. ''Onlarla arkadaş değiliz ki.'' Bayan March, ''Henna sabahki hareketinizi Bay Lawrence'ın hizmetçilerinden birine anlatmış.'' diye anlatmaya çalıştı. ''Tuhaf görünüşlü biri olmasına karşın çok iyi kalpli bir adamdır. Babamın dostuydu. ''Fedakarca davranışınız çok hoşuna gitmiş.'' Bana bir mektup gönderdi. Bu güzel şeyleri kabul etmenizi rica etti. Joe heyecanla ne hoş bir adam diye bağırdı. Torununun da çok cana yakın bir hali var. Bir de bu kadar utangaç olmasa onları yakından tanımayı çok isterdim. Kızlar böyle tatlı tatlı sohbete devam etti. Masanın üzerindeki bu güzel şeylerin tadını çıkartarak aynı konuda konuşup durdular. İhtiyar adamın bu düşünceli ve içten davranışı onları çok etkilemişti. Bayan March, Laurie çok iyi yetiştirilmiş bir çocuk, dedi. Zamanı geldiğinde onunla tanışmanızdan memnuniyet duyacağım. Bu güzel şeylerle birlikte bana da ayrıca bir buket çiçek getirmiş. Duruşundan kendisini yemeğe davet etmemizi beklediğini anladım. Siz tam o sırada temsil veriyordunuz. Kahkahalarınız evin dışına yayılmıştı. ''Zavallı çocuğun kendi evinde böyle eğlencelerden yoksun kaldığına inanıyorum.'' ''Jo, bir dahaki piyesimize onu da çağırırız.'' dedi. Mac masanın üzerindeki çiçek buketine hayran hayran bakarak ''Bu kadar güzel bir buket görmemiştim.'' dedi. Bayan March, ''Gerçekten de güzel çiçekler.'' diye yanıtladı. Ama Bet'in bana armağan ettiği gülleri daha çok sevdim. Dört genç kızın Lawrence ailesiyle tanışma dileği yakın bir zaman içinde gerçekleşti. Joe kitabını alıp tavan arasına çıkmıştı. Hem kitabını okuyor hem de masanın üstünde dolaşan arkadaşı minik fareyle ilgileniyordu. Nefes nefese çatı katına giden merdivenleri çıkan Mek, ''Joe, Joe!'' diye seslendi. ''Davet edildik!'' Gürültüden ürken küçük fare hemen ortadan kayboldu. Mek kardeşinin yanına gelerek, ''Bak Joe, gerçek bir davetiye bu. Bayan Gardiner bizi danslı bir partiye çağırıyor.'' Annem de gitmemizde bir sorun olmadığını söyledi. Mac yüzünde büyük bir gülümsemeyle davetiyeyi Joe'nun burnuna doğru salladı. Joe surat asarak, ''Giyecek bir şeyimiz yok ki.'' dedi. ''Gece elbisemin yandığını biliyorsun.'' Gerçekten de kısa bir zaman önce ocakta sırtını ısıtırken kaza eseri Joe'nun gece elbisesinin arkası yanmıştı. Mac iyimser bir tavırla, ''Eğer sürekli oturursan elbisenin arkasının yanık olduğunu kimse anlamaz.'' Dedi. Eldivenim de çok eski. Meg bunu unutmuştu. Ona hak veren üzgün bir sesle "Eldivensiz baloya gidilmez." dedi. Joe mağrur bir tavırla "Zaten baloya gitmeyi düşünmüyordum." dedi. "Koşmayı, oynamayı tercih ederim." Meg "Artık çocuk değilsin." diye itiraz etti. "15 yaşındasın ve zarif bir genç kız gibi hareket etmek zorundasın. Eldivenlerimden birini sana veririm." Annem de bana kurdelesini ve inceli yaka iğnesini verecek. Bu konuşmadan sonra Joe da ikna oldu. Mac, bayan Gardiner'e daveti kabul ettiklerini bildirmişti. Hazırlanmak için sadece birkaç saat kalmıştı. Kızlar telaş içinde evde koşturup duruyorlardı. Bu kargaşa içinde birbirlerine de yardım ediyorlardı. Mac saçına kakül yapmak istedi. Joe da ona yardım etmeye başladı. Mac'in saçlarını ıslattı. Kağıtlarla sardıktan sonra da kızgın bir saç maşasıyla şekil vermeye çalıştı. Bet odaya girdi. Başını hafifçe yukarı kaldırdı ve sağa sola çevirdi. ''Burada tuhaf bir koku var.'' dedi. Kendini kuaförlük havasına kaptıran Joe, ''Kuruyan saçların kokusu.'' diye yanıt verdi. Bunları söylerken kızgın saç maşasını geri çekti. Çekmesiyle masanın üzerine yanmış kağıt parçalarıyla saç tutamlarının düşmesi biri oldu. ''Şimdi dünyanın en güzel kâkülünü göreceksiniz.'' demeye hazırlanan Joe, kavrulmuş saç ve yanık kağıt parçalarını görünce birden afalladı. Mek ağlamaklı bir sesle ''Eyvah!'' diye bağırdı. ''Saçlarım! oldum. Balayo bu durumda asla gidemem!'' Joe da ağlamak üzereydi. Kavruk saç parçalarını umutsuzca göz gezdirip ''Ne kadardı beceriksizim!'' diye bağırdı. ''Maşa'nın bu kadar sıcak olduğunu fark edemedim.'' Emi iyimser bir edayla saçlar o kadar da çok yanmamış dedi. Geriye kalanları kıvırıp bir kurdeleyle bağlarsak hiçbir şey anlaşılmaz. Ayrıca bunun son moda bir saç modeli olduğunu da söylemeliyim. Saçlarını bu tarzda şekillendirmiş pek çok genç kız gördüm. Mac Joe'nun kendisinden daha çok üzülmüş olduğunu anladı. Onu teselli etmek için Emi haklı bence dedi. Buna o kadar da üzülmeyelim. Saçım kısa zamanda uzayacaktır. Bu olaydan sonra tüm aile el birliğiyle Joe ve Meg'in hazırlanmasına yardım etti. Artık balo için hazırdılar. Kıyafetleri çok sade ama çok da hoş olmuştu. Meg, gri tuvaleti ve üstündeki mavi kadife kemeriyle çok güzel gözüküyordu. Joe'nun elbisesi de kahverengiydi ve her zamankinden çok daha göz alıcı olmuştu. Saç stilleri de çok şıktı. Bayan March iki kızına kapıya kadar eşlik etti. Ayrılacakları zaman, iyi eğlenceler, dedi. Saat tam on birde sizi almak için Hannah gelecek, haberiniz olsun. Meg ve Jo uzaklaşırken anneleri aniden bir şey hatırladı ve onlara doğru seslendi. Kızlar, yanınızda mendiliniz var mı? Jo gülerek, evet, tabii var anneciğim, dedi. Üstünü üstlük Meg, mendili kolonyaladı. Bu konuşmadan sonra iki kız kardeş gittikleri yöne doğru adımlarını sıklaştırdılar. Yolda Joe Mac'e döndü. ''Bu tür davetler konusunda hiç tecrübem olmadığını biliyorsun.'' dedi. ''Eğer saçma ya da uygunsuz bir şey yaptığımı fark edecek olursan beni uyar, bir ıslık çalıver.'' Mac bir kahkaha attı. Yavaş yavaş yürümeye devam ettiler. Balonun yapıldığı eve ulaştıklarında soluklanıp boy aynasında görüntülerini tekrar gözden geçirdiler. Mac Joe'ya ''Elbisenin yanık kısmına sık sık bakmamaya çalış.'' ''Yoksa herkesin dikkatini çekersin.'' dedi. Joe daha şimdiden gerilmişti. Sıkıntılı bir ifadeyle ''Eğer olmadık bir şey yapacak olursam bana göz kırp.'' dedi. Mekvest yerdeki uşak duymasın diye sesini iyice alçaltıp ''Zarif ve kibar bir genç kız asla göz kırpmaz.'' diye yanıtladı. ''Eğer uygun olmayan bir tavrını görürsem sadece kaşlarımı yukarıya kaldırırım.'' Joe bezgin bir suratla ''Nelere dikkat etmem gerek?'' Diye sordu. Mek ciddi bir ifade takınarak, ''Ayakta durduğun ya da oturduğun sürece en önemli şey dik durmak olacaktır.'' dedi. ''Sana takdim edilmeyen davetlilerin ellerini sıkmamalısın. Birisi sözü sana yöneltmediği sürece konuşmamalısın. Burada bekleyip saatlerce konuşamayız. Bir an önce içeriye girelim.'' Bayan Gardiner onları nazikçe bir gülümsemeyle karşıladı. Yerlerini gösterme işini de büyük kızı Sally'e bıraktı. Meg, Sally ile daha önceden tanışıyordu. Hemen sohbete başladılar. Joe ilk defa böyle bir toplantıya katılıyordu. Kalabalığı görünce keyfi kaçmıştı. Konuşmaktan da pek hoşlanmadığı için kalabalığın biraz uzandaki koltuğa oturdu. Yakınında sohbet eden 5-6 delikanlı kış sporlarından bahsediyordu. Kayak sporuna bayılan Joe hemen konuşulanlara kulak kabarttı. Dinlemek ona yetmedi. Bu gençlerle arkadaşlık yapmak istiyordu. Bu fikrini Meg'e işaretle anlattı. Ama Meg hemen kaşlarını kaldırdı. Joe da kımıldamaya ve bu konuda ısrarcı olmaya cesaret edemedi. Müzik başladı ve Meg'i dansa kaldırdılar. Ayakkabısı ayağını fena sıkıyordu ama o hiçbir şey belli etmedi. Bu arada Joe kıvırcık saçlı bir oğlanın kendisine yaklaştığını fark etti. Hiç kimseye görünmeden dans edenleri seyretmek istiyordu. Bu yüzden hemen yakındaki perdenin ardına gizlendi. Ama ne yazık ki en az kendisi kadar sıkılgan biri daha önce o yeri kapmıştı. Bu utangaç kişi Bay Lawrence'ın torunu Laura'dan başkası değildi. Joe onunla karşılaşınca gizlenme yerini ilk gelene bırakmaya karar vererek ''Affedersiniz'' dedi. ''Burada birisinin bulunduğunu hiç bilmiyordum.'' Laurie... Sevimli bir tavırla ''İsterseniz kalabilirsiniz'' dedi. ''Sizi rahatsız etmiş olmayayım?'' ''Hayır hayır, rica ederim kalın. Hiç kimseyi tanımadığım için buraya saklandım. Ben de.'' Joe ve Laurie bulundukları yerden dans edenleri seyretmeye devam ettiler ve eski iki dost gibi sohbete başladılar. Joe'nun özgür tavrı ve gayet rahat konuşması Laurie'nin utangaçlığını yok etti.'' Joda, Lori'nin içten tavrı yüzünden elbisesindeki yanığı unutuverdi. Lori, yaşının küçük olmasına rağmen epeyce seyahat etme fırsatı bulmuştu. Yabancı ülkelerde gördüklerini anlatmaya başlayınca aralarındaki samimiyet daha da güçlendi. Lori konuşmaya devam etti. ''Tek akrabam büyük babam. Birkaç yıl daha onunla beraber kalmak zorundayım. Daha sonra da üniversiteye gitmem gerekecek.'' 17 yaşından önce üniversiteye kaydolmam imkansız. Joe, keşke ben de üniversiteye gidebilsem, dedi. Ama sen bu fikri pek sevmemiş gibisin. Laurie samimi bir ifadeyle, gerçekten de sevmiyorum, dedi. Kaç yaşındasın? 16. Aslında ne yapmak istiyorsun? Laurie hiç düşünmeden yanıt verdi. İtalya'da yaşamak ve dilediğim her şeyi yapabilmek istiyorum. Joe, Laurie'ye neler yapmaktan hoşlanacağını sormak üzereyken delikanlının kaşlarını çattığını gördü. Sonra da konuyu değiştirmek istedi. Ama bir türlü uygun bir konu bulamadı. Joe'nun durumunu hisseden Laurie, dans edelim mi? diye sordu. Hafifçe kızaran Joe, dans edemem diye kekeledi. Neden? Çünkü şey, bir anlık duraklamadan sonra Joe utangaç bir ifadeyle, eğer kimseye söylemeyeceğine söz verirsen anlatırım. Diye tamamladı sözünü Lori ciddi bir tavırla Söz veriyorum dedi Başkasına asla anlatmam Joe bir anlık tereddütten sonra Anlatmaya başladı Evde ısınmak için ocağa çok yaklaşıp Sırtımı dönmek gibi bir alışkanlığım var Bu yüzden giysilerimin çoğunun arkasını yaktım Üstümdeki elbise de bu şekilde yandı İyice örtülmüş olmasına rağmen Yanık yeri epeyce belli oluyor Bunun için mek hiç kimseyle dans etmememi tembihledi bu durum sana gülünç geliyor mu? Joe merakla Laurie'nin suratına baktı. Fakat çocuk hiç de gülmeye niyetli gözükmüyordu. Son derece ciddi bir tutum takınarak, ''Bunun hiçbir önemi yok.'' dedi. ''Yandaki odada kimse yok. Orada rahatça dans edebiliriz.'' Nitişikteki odaya geçip dansa başladılar. Joe çok memnun olmuştu. Daha önce hiç bu kadar eğlenmemişti. Laurie çok güzel dans ediyordu. Uzunca bir zaman sonra Mac göründü. Yüzü solmuştu. Hafifçe aksayarak yürüyordu. ''Bileğimi incittim.'' dedi. ''Ayakkabılarımdan birinin topuğu kırılınca ayağımı burktum. Bu halde de yürüyemem. Eve nasıl döneceğiz?'' Laurie, iki kardeşin rahatça konuşabilmesi için onları odada yalnız bırakmıştı. Mac ayakta duracak durumda bile değildi. Bileği çok acıyordu. Joe'nun yardımıyla iki kişilik kanepelerden birine uzandı. Joe... ''Eve dönmek için bir araba bulmalıyız.'' dedi. Mac ağlamaklı bir halde, ''Araba çok pahalıdır.'' diye yanıt verdi. ''Arabaların park ettikleri yerde çok uzakta. Bu karanlıkta oralara kadar gidip bir araba çağırmamız da olanaksız gibi.'' Joe kararlı bir şekilde, ''Ben gider bir araba getiririm. Yürüyerek eve dönebilecek durumda değilsin.'' dedi. ''Olmaz Joe. Henna buraya gelinceye kadar dinlenirsem belki bileğim iyileşir. Şu an herkes büfededir.'' Sen salona git. Hanna'yı bekle. Joe, Maggie üzüntüyle bakarak seni bu halde yalnız bırakamam diye itiraz etti. İnat etme Joe. Salona git. Hem de bana sıcak bir çay getirirsen çok iyi gelir. Joe sıcak çayın gerçekten de Maggie iyi geleceğini düşündü. Ve söyleneni yapmaya ikna oldu. Küçük odadan ayrıldı. Salona geçti. Salonun bir köşesinde ufak bir masanın üstünde çaydanlığı gördü. Bir fincan alarak Çay doldurmak için hamle yaptı. Ama acele ettiği için fincan elinden kaydı. Tüm elbise aşağı kadar çay lekesi oldu. İyice paniğe kapılıp üstüne eldiveniyle silmeye kalkınca elbise ve eldiven büsbütün mahvoldu. Suratı çilek rengine dönen o öfkeyle ''Benden daha beceriksiz ve sakar bir kız olamaz.'' diye söylendi. ''Ne yapmaya çalışsam hep yüzüme gözüme bulaştırıyorum.'' Tam bu sırada oraya gelen Laurie, Candan bir tavırla sana yardım etmeme izin verir misin diye sordu. Joe bir kurtarıcı bulduğuna mutlu olarak Megi çay götürecektim dedi. Bakar mısın ne hale geldim? Lori anlayışlı ve olgun bir yüz ifadesiyle çaya ablana benim götürmeme izin ver lütfen diye önerdi. Hemen sonra Joe'nun yanıt vermesini beklemeden başka bir boş fincana çay doldurdu ve küçük odaya götürdü. Birkaç dakika sonra odaya Hannah girdi. Hizmetçiyi gören Mac hemen ayağa kalktı. Kalkar kalkmaz da acıyla inledi. Joe'nun omzuna ancak tutunabildi ve ağlamaya başladı. Henna genç kızın bu durumunu görünce kaşlarını çattı. ''Bu halde yürümen imkansız.'' dedi. Joe evdeki hizmetçilerden birine araba bulmasını rica etmeyi düşünerek harekete geçtiğinde Laurie kibar bir şekilde size arabamla evinize götürebilirim.'' dedi. Joe hemen itiraz etti. ''Daha çok erken.'' Sen biraz daha burada kalmak isteyebilirsin. Laurie kararlı bir ifadeyle ben daima erken dönerim diye yanıt verdi. Zaten eviniz yolumun üzerinde. Bu güzel teklif herkesi memnun etmişti. Mac, John'un ve Hannah'nın koluna girdi. Birlikte ağır ağır ilerlediler. Laurie ise arabayı hazır etmek üzere önden gitti. Mac arabaya rahatça yerleşti. İncinmiş ayağını karşı koltuğa uzattı. Acısı azaldı. Yol boyunca keyfi yerindeydi. Birkaç gün sonra Mac sabah yataktan çıkarken derin bir iç çekerek ''Yeniden günlük yaşamın zorlu şartlarıyla yüzleşmek zorundayım.'' dedi. Yılbaşı tatili sona ermişti. Son haftada yaşadıkları o eğlenceli dönem yerini günlük çalışma hayatının sıkıntılı anlarına bırakmıştı. Bu değişiklik herkesi bir karamsarlık havasına sokmuştu. Joe bıkkın bir sesle ''Keşke her zaman yılbaşı olsaydı.'' dedi. Mac başını pencereye çevirdi ve dışarıya bakarak, ''İnsanlar sonunda eğlenceden de bıkabilir.'' dedi. Joe olumlu olmaya çalışarak, ''Haklısın Mac.'' dedi. ''Madem her gün bayram tatili olmuyor, o zaman biz de annemiz gibi çalışma hayatına geri dönmeliyiz.'' Joe'nun olağanüstü bir hayal gücü vardı. Bir kere düşünmeye başladığında zihninde kocaman yeni bir dünya süratle şekillenirdi. Fakat Mac onun gibi değildi. İçini karamsarlık kapladığında bundan kurtulması hiç kolay olmazdı. Joe'nun sözleri de onu neşelendiremedi. Hatta çok sevdiği mavi eşarbını bile takmak istemeyen Mek, ''Hiç kimse görmeyecek ve ilgilenmeyecekse bu güzel eşarbın ne işe yarar ki?'' dedi. O sabah dört kız kardeşin eski neşelerinden eser bile yoktu. Metin başı ağrıyordu. Kanepenin üstünde kedileriyle oynayarak ağrısını unutmayı umuyordu. Emmy ise derslerinin bu kadar zor olmasına kızıyor, söylenip duruyordu. Anneleri tüm bunları görmezden geliyordu. Önceki gece uykusuz kalan Hannah'nın da hiç neşesi yoktu. Mekkedilerden kedilerden hiç hoşlanmazdı. Bunu bilmeyen bir yavru kedi Meg'in sırtına tırmanınca çileden çıkıp bed diye bağırdı. ''Eğer kedilerini bodruma kapatmazsan hepsini sokağa atarım ona göre.'' Joe gülmeye başladı ama Meg'in öfkesi geçmemişti. Bed, kedilerin akıbetinden korktuğu için yalvarmaya başladı. Bu arada Amy de çarpım tablosuna takılıp kalmıştı. Bu yüzden epey sinirliydi. Bir mektup yazmakta olan bayan March, ''Çocuklar'' diye seslendi. ''Biraz usta durun. Bu mektubun ilk postaya yetişmesi gerekiyor. Gürültünüz kafamı karıştırıyor. Ne yazacağımı unutuyorum.'' Odaya ellerinde iki tabak elmalı turtayla Henna girdi. Emektar hizmetçi ne kadar yorgun olursa olsun, Elmalı turta yapmayı asla ihmal etmezdi. Çocukların öğleden sonra saat 2'de döneceğini bilen Hannah o zamana kadar acıkmamak için böyle güçlü bir besine ihtiyaç duyacaklarını düşünmüştü. Evden ayrılırken Joe umarım biz dönene dek senin başının ağrısı da geçer bet dedi. Sonra da annesinin yanaklarından öperek biz gidiyoruz anne bu sabah çok yaramazdık ama döndüğümüzde melek gibi olacağız diye ekledi. İki kardeş sokağın köşesine dönmeden önce arkalarına baktılar. Her sabah aynı şeyi yaparlardı. Anneleri de her sabah pencerenin önünde durup kızlarına el sallardı. Annelerinin her sabah yaptığı bu hareket onlara çalışmak için ayrı bir güç verirdi. Megi neşelendirmeye çalışan Joe, Bizim için rüya gibi geçen bir tatil evresinden sonra sıradan hayatlarımızın gerçekliğine döndüğümüz için sıkıntılıyız. Her gün aynı lüksü yaşamamız olanaksız. Eğer biraz sabırlı olmaya çalışırsan, temsillerimden kazanacağım çuval dolusu parayla sana araba, ipekten tuvaletler, sivri topuklu muhteşem ayakkabılar ve mis kokulu çiçekler alırım. Sen de kumral saçlı yakışıklı delikanlılarla istediğin kadar dans edersin.'' Megin yüzü aydınlandı ve gülümseyerek ''Senin gibi olmak isterdim Joe.'' dedi. ''Hayatı istediğin şekle sokabiliyorsun.'' Hiçbir olay senin için bir sorununa dönüşmüyor. Neşeli bir kahkahadan sonra Joe, ''Bunu yapmanın bir sırrı var sevgili kardeşim. Öncelikle etrafına çatık kaşlar ardından bakmamalısın.'' dedi. Her olaya farklı açılardan bakılıp ayrı ayrı değerlendirilebilir. Eğer iyimsersen her olayda seni mutlu edecek bir yön bulmayı başarabilirsin. Neyse ki ben senin gibi değilim. Evlerinden epeyce uzakta, Başka bir yol ayrımında iki kardeş ayrı yönlere doğru ilerlemeden önce Joe ablasının kolunu sıvazlayıp ona cesaret ve güç vermeye çalıştı. Birkaç yıl önce babaları tüm servetini kaybetmişti. Joe ve Mac de belli bir yaşa gelince ailelerine destek olabilmek için çalışmaya karar vermişlerdi. Anneleri bunun kendilerine güvenmelerini sağlayacağını düşünmüş ve onları hayattaki zorluklara karşı daha dirençli hale getirecek, bu karara destek vermişti. Meg'in lükse aşırı bir düşkünlüğü vardı. Bunu kendisi de gizlemiyordu. Ailenin en büyük çocuğu olduğu için babasının her şeyini kaybetmeden önceki dönemi o zenginlik dolu günleri kardeşlerinden çok daha iyi anımsıyordu. Zenginlik içindeki yaşamları yerini fakirliğe bıraktığında Meg eski günlerin alışkanlıklarından ruhen hiç vazgeçememişti. Artık çok az şeyle yetinmek zorunda olduğunu bir türlü kabul edemiyordu. Genç bir kız için güzel elbiseler, tekrar tekrar yapılan eğlenceler, arkadaşlar ve mutlu bir hayat. Çok arzulanan olağan şeylerdi. Ancak tüm bunlar sadece bol parayla olabilecek isteklerdi. Meg çocuk bakıcısı olarak çalıştığı King'lerin evinde hayalini kurduğu yaşamdaki şeyleri bulabiliyordu. Evin büyük kızları artık sosyeteye girmişlerdi en pahalı kumaşlarla hazırlanmış gösterişli balo elbiseleri vardı. Salonu süsleyen kıymetli çiçekler, şık mobilyaları daha da gösterişli yapıyordu. Evin içinde çokça konuşulan konular, tiyatro, konser ve danslı toplantılardı. Mek bu tarz eğlenceler için büyük paralar harcandığını görüyordu. Evin bu zengin havasında geçirdiği vakit, onu biraz olsun yatıştırıyordu. Jo da, hasta ve yaşlı bir kadın olan, Marchala'nın evinde çalışıyordu. Marchala çok zengindi ve yeğeninin işleri bozulduğunda iyilik olarak kızlardan birine evlat edinmeyi teklif etmişti. Ama Bay March bu teklifi derhal reddetmişti. Joe'yu kızı gibi gören Marchala isteği kabul edilmeyince belirli bir ücret karşılığında Joe'nun her gün evine gelmesini istemişti. Joe ona arkadaşlık edecekti. Bu iş ilk önceleri Joe'nun hoşuna gitmemişti. Ancak Marçalı'nın zengin kütüphanesini gördüğünde tam tersine bu görevi seveceğini düşündü. Halası öğleden sonraki uykusuna yattığında Joe kütüphaneye gidip roman, şiir ve tarih kitaplarını büyük bir keyifle okumaya dalıyordu. Beth okul yaşamına pek alışamamıştı. Bu yüzden sağlığının bozulmaya başladığını gören Bayan Març kızının eğitimle evde devam etmesini uygun buldu. Bayan Març, Beth'in okul programına uygun bir şekilde eğitimine devam etmesini sağlamıştı. Diğer zamanlarda da ev işlerinde henna'ya yardım ediyordu. Beth çok az şeyle yetinen bir kızdı. Yalnızlık onu hiç sıkmıyordu. Dersleri olmadığında veya Hanna'ya yardım etmediğinde taş bebekleri onu arkadaşsız bırakmazdı. Beth'in altı bebeği vardı. Hepsini çok severdi. Onları sadece kendi diktiği giysilerle süslerdi. Bazen bebekleriyle çok ciddi konuşmalar da yapıyordu. Beth Güzel bir piyanosunun olmamasına ve müzik dersi alamayışına üzülüyordu. Müziğe aşık olan Beth her gün saatlerce eski piyanoda çalışırdı. Emi'nin en büyük üzüntüsü ise burnunun yassılığıydı. Kundakta bir bebekken Joe onu yere düşürmüştü. Emi burnunun sonsuza kadar dümdüz kalacak olmasının sebebini buna bağlıyordu. Aslında Emi'nin burnunda öyle dikkat çeken bir çirkinlik yoktu. Sadece üst kısmı hafifçe yassıydı. Resim yapmaya bayılan Emiye ablaları küçük Raffiola adını takmışlardı. Dersleri çok iyiydi. Arkadaşlarıyla iyi geçinirdi. Ve herkes onu severdi. Bu sevgiden biraz şımarmış gibiydi. En iyi mekle anlaşır, sırlarını ona anlatırdı. Joe ise daha çok Bet ile yakındı. Utangaç Beth kimseye anlatmadıklarını Joe ile paylaşırdı. Karlı bir gündü. Joe lastik çizmelerini giyip bahçeye çıktı. Kar çok fazla yağmamıştı. Bahçenin etrafında ince bir yol açtı. Güneş çıktığında betin gezmesi ve taş bebeklerini hava aldırması şarttı. Bahçeleri Lawrence ailesinin bahçesine bitiş İki bahçe arasında sadece alçak bir çit vardı. Marçların evi eskiydi. Öbür tarafta ambar, çift taraflı ağaçlıklı yollar, perdeler arasından görülen değerli eşyalar ve oldukça gösterişli lüks bir taş konak vardı. Ama konak ve çevresi çok sessizdi. Burada James Lowry ve torunu Laura oturuyordu. Joe, Lowry'i böyle yalnız olduğu için acıyordu. Laurie ile dans ettikleri geceden beri kafasında planlar kuruyordu. Bu çocuğun eğlenceye ve arkadaşa ihtiyacı var. Büyük babası ona neyin neyi geleceğini bilmiyor. Gidip şu ihtiyara düşündüklerimi söylemeliyim diye aklından geçirdi. O anda... Bay Laura'nın arabayla çıktığını gördü. Hızla çitin yanına geldi. Lawrence'ların bahçesinde kimse yoktu. Sadece üst kattaki odalardan birinin penceresinde Laurie'yi gördü. "Jo, zavallı çocuk yalnız. Bu haksızlık. Ona bir kar topu fırlatmalıyım." diye düşünüp düşündüğünü de yaptı. Kar topu pencereye isabet ettiğinde, üzgün ifadesi değişen Laurie pencereyi açtı ve gülümsedi. Jo başıyla selamladıktan sonra ''Nasılsın, iyi misin?'' diye sordu. Laurie boğuk bir sesle ''Biraz daha iyiyim'' dedi. ''Çok üşütmüşüm. Bir haftadır hastaydım. Geçmiş olsun. Nasıl vakit geçiriyorsun evde?'' ''Hiçbir şey yapmayarak. Burada sıkıntıdan ölebilirim. Okuyacak kitabın yok mu? Okumama izin vermiyorlar ki. Kimse sana okumuyor mu? Bazen büyük babam okuyor ama benim kitaplarım ona sıkıcı geliyor.'' ''Size gelen kimse yok mu?'' ''Gelenler pek hoşuma giden insanlar değil. Erkek arkadaşlarım da epey gürültücü.'' ''Sana kitap okuyacak bir kız arkadaşın yok mu?'' ''Tanıdığın biri yok.'' Joe gülerek ''Ama bizi tanıyorsun ya?'' diye yanıt verdi. ''Sen gelmek ister misin?'' ''Ben pek sakin bir kız değilim. Ama annemizin verirse gelirim. Sabırlı olup beni bekle.'' Laurie hemen kendine çeki düzen verdi. Odasını toplarken... Evin kapısı hızlı hızlı çalındı. Hizmetçi kapıyı açar açmaz Lahru'yu gören Joe konuşmaya başladı. İşte geldim. Annem iyi dilek ve selamlarını yolladı. Meg kendi yaptığı bademli kurabiyeden gönderdi. Beth de seni eğlendireceğini düşünüp kedilerini yolladı. Beth arada sırada elinde sepetiyle bahçede dolaşan pembe yanaklı kız mı? Evet. Güzel kız Meg. Bukleli kız da Amy olmalı. Doğru. Şey... Aslında bahçede birbirinize seslendiğinizi duyarım. Burada kendimi çok yalnız hissettiğim için sizin neşeli hallerinize imrenerek bakıyorum. Bu saygısızlığımı affedin. Ama bazen perdeyi kapatmayı unutuyorsunuz. Lambalarınız da yanınca masanın etrafında toplanmanız ve annenizin tatlı hali harika bir tablo oluşturuyor. Bakmaktan kendimi alamıyorum. Ben annemi hiç tanımadım. Joe çok yumuşak kalpliydi. Laurie'nin yalnızlığına çok üzülmüştü. ''Bundan sonra perdemizi hiç kapamayız. Sen de rahatça bakabilirsin.'' Sohbetleri kapı ziliyle kesildi. Joe yerinden sıçradı. ''Büyük baban.'' dedi. ''Niye endişeleniyorsun ki? Sen kolay korkacak birine benzemiyorsun. Neden olduğunu bilmiyorum ama ondan biraz korkuyorum.'' O sırada hizmetçi kapıyı açarak ''Doktor geldi.'' dedi. Laurie, Joe'ya dönüp ''Bunun için özür dilerim. Biraz sonra dönerim.'' dedi. Kapı yeniden açıldığında Joe, duvardaki Bay Lawrence'ın portresini seyrediyordu. Başını hiç çevirmeden, artık ondan korkmuyorum. Otoriter bir duruşu var ama gözleri iyilikle dolu. Büyük babam kadar değil ama yine de hoşuma gidiyor. Arkadan güçlü bir ses, teşekkür ederim küçük hanım dedi. Şaşkınlıkla arkasına dönen Joe, tablodaki kişiyi karşısında ayakta dikilmiş olarak buldu. Utançtan kıpkırmızı oldu. ...ve neredeyse kaçıp gidecekti. Ama Bay Lawrence'da... ...kızgın bir ifadeden çok... ...tatlı bir bakış vardı. Yaşlı Lawrence, ''Benden korkmuyorsun öyle mi?'' ...dedi. ''Pek değil efendim. Beni büyük babanızdan daha az mı hoş buluyorsunuz?'' ''Birazcık daha az efendim.'' ''Çok otoriterim öyle mi?'' ''Öyle sanıyorum efendim. Bütün bunlara rağmen... ...beni sevdin yani.'' ''Kesinlikle efendim.'' Bu yanıt yaşlı adamın hoşuna gitti... Genç kızın elini sıktıktan sonra yüzün büyük babana benzemiyorsa da huyların çok benziyor küçük hanım. O iyi bir adamdı. Namuslu ve çok cesurdu. Onunla arkadaşlık yapmış olduğum için daima gurur duyarım. Teşekkür ederim efendim. Torunuma ne yaptın? Onunla sadece arkadaşlık yapmak istedim. Böyle bir başlangıçtan sonra Joe geliş nedenini açıkladı. Bay Lawrence kendi kendine kız gerçekten haklı. ''Oğlan çok yalnız kalıyor.'' diye düşündü. Laurie, Joe'yu bahçede ve serada gezdirdi. Joe orada gördüğü hemen hemen her şeyden hoşlandı. Sarah'da mis kokan güzel çiçekler arasında dolaşmak çok keyifliydi. Laurie, çiçeklerin en güzellerinden ona kocaman bir buket yaptı. ''Bu çiçekler annen için. Lütfen ona bana gönderdiği ilacın çok iyi geldiğini söyle.'' dedi. İçeriye döndüklerinde... Bay Lawrence'ı ocağın başında buldular. Joe orada üstü açık büyük bir piyano gördü. Laurie'ye piyano çalar mısın diye sordu. Bazen çalarım. Benim için biraz çalar mısın? Önce sen çal. Ben çalmasını bilmiyorum. Öğrenemeyecek kadar beceriksizim. Laurie güzel bir parça çaldı. Joe da hayranlıkla dinledi ve tebrik etti. Büyük baba yeter küçük hanım fazla övgü bir işe yaramaz. ''Torunumun daha önemli işleri de yapabileceğini biliyorum. Gidiyor musun? Umarım tekrar gelirsin. Annene selamlarımı ilet. İyi geceler.'' Joe'nun elini nazikçe sıktı. Canı sıkkın gibiydi. Salondan ayrıldıklarında Joe, Laurie'ye ''Hoşuna gitmeyen bir şey mi yaptım?'' diye sordu. Onun kızdığı benim aslında. Piyano çalmamdan hoşlanmaz. ''Neden?'' ''Sonra anlatırım. Hizmetkar seni eve kadar götürsün mü?'' ''Teşekkür ederim.'' Ben yalnız giderim. Tekrar gelirsin değil mi? Evet ama iyileştiğin zaman sen de bize geleceğine söz ver. Söz veriyorum. Geleceğim. İyi geceler Laurie. İyi geceler Joe. Joe bitişik evde görüp yaşadıklarını anlatınca bütün aile Çit'in öbür tarafındaki eve gitmeye heveslendi. Bir ara Joe annesine James Lawrence neden Lowry'nin piyano çalmasını istemiyor olabilir ki? diye sordu. Bayan March, sanırım Lauren'in babası yüzünden olmalı, dedi. O babasının iznini almadan genç bir İtalyan müzisyenle evlendi. Bu genç ve güzel müzisyen iyi ve kibar bir hanımdı. Ama yaşlı Lauren's onu reddetti. Evlenmesinden sonra da oğlunu bir daha hiç görmedi. Lauren'in anne ve babası o daha küçükken ölünce ona büyük babası sahip çıktı. Bay Lauren's onun annesi gibi bir müzisyen olmasından korkuyor olmalı. Mac... Roman gibi olaylar bunlar, dedi. Lara'nın gözlerinden neden simsiyah ve davranışlarının nasıl bu kadar kibar olabildiğini şimdi daha iyi anlıyorum. İtalyanlar hep böyle güzel olurlar. Lara'ların evine uzunca bir zaman sonra gidebildiler. Evden içeri girdikleri anda kendilerini bir saraydaymış gibi hissettiler. Bettin çekingenliği tutunca oraya gitmek istememişti. Març ailesi iki şeyden çekiniyordu. Biri Bay Lawrence'ın kendisiydi. Diğeri ise kendilerinin çok fakir oluşuydu. Bu ailece yapılan ilk ziyaretten sonra iki aile birbirlerine sık sık gidip gelmeye başladı. Laurie uzun süredir yalnız yaşadığı için Març ailesinin evinde gördüğü ilgi ve şefkat onda büyük değişiklikler yaratmıştı. O güne kadar okulda başarıya ulaşamayan Laurie öğretmeni hep dedesine şikayet ederdi. Ama Marçlarla tanıştığından beri çocuğun derslerindeki başarı durumu da İyiye gitmeye başlamıştı. Lowry artık sık sık marçlara gidiyordu. Kızlar Lowry'yi de temsillerine alıyorlardı. Bazen kızak ve paten yarışmaları yapıyorlardı. Zaman zaman da evde eğlenceli toplantılar düzenliyorlardı. Bayan March Bay Lawrence'ın serasındaki çiçeklerden dilediği gibi faydalanıyordu. Joe ise Bay Lawrence'ın kütüphanesinin bir parçası gibi olmuştu. Bu zengin kitaplıkta bulduğu tüm kitapları okuyordu. Anlayamadığı konularda da Bay Lawrence'ı sorguya çekiyor, onu epey güç durumda bırakabiliyordu. Lawrence'ların evindeki bu zengin olanaklardan yararlanan sadece Joe ve Meg değildi. Amy de değerli tabloların kopyalarını yapıyordu. Lowry ev sahipliği görevini çok iyi yapıyordu. Lawrence'ların güzel evine gitmekten korkan tek kişi Betty. Bay çok çekindiği için oraya gidemiyordu. Bir gün Bay Lawrence marçların ziyareti sırasında müzikten bahsetmeye başladı. Ünlü bestecilerden, şarkılardan ve konserden söz etti. Beth için bundan daha çekici bir konu olamazdı. Genç kız bu sırada gruptan epeyce uzakta bulunuyordu. Bu konuşmayı duyunca yavaş yavaş yaklaştı. Sanki görünmez bir güç onu ağır ağır oraya çekiyordu. Bay Lawrence, biti görmezden gelerek konuşmasına devam etti. Laurie son günlerde müzikle ilgilenmiyor. Bundan çok memnunum. Fakat piyanosunun akordunun bozulmaması için arada sırada çalınması gerek. Acaba içinizden biri arada bir gelip piyanoyu kullanmak ister mi? Kendi eviniz gibi çekinmeden gelip piyano çalabilirsiniz. Beni ya da Laurie'yi rahatsız edeceğinizi de kesinlikle aklınıza getirmemelisiniz. Bu konuşmayı yanakları pembeleşmiş bir halde dinleyen Beth, bakışlarını yere doğru çevirdi. Ve zayıf sesiyle, ''Acaba ben arada gelip güzel piyanonuzu çalabilir miyim?'' diye sordu. ''En çok sevdiğim şey müziktir. Eğer kimsenin beni duymayacağını bilirsem, rahatça çalabilirim.'' Bay Lawrence tatlı tatlı gülümsedi. ''Dilediğin zaman buraya gelebilirsin. Evimiz genellikle boştur. Hiç kimse seni rahatsız etmeden...'' ''Serbestçe çalışabilirsin kızım. Ben de senin burada olmandan çok mutlu olurum.'' dedi. Beth kıpkırmızı olmuştu. Fısıldayarak ''Çok iyisiniz efendim.'' dedi. Evden ayrılırken Bay Lawrence Beth'in başını okşadı ve alnından öptü. ''Benim de uzun zaman önce senin gibi güzel gözleri olan küçük bir kızım vardı.'' dedi. Bay Lawrence bir şeyler daha söylemek istiyordu sanki. Dudakları kımıldadı ama hiçbir şey söyleyemeden bakışlarını başka tarafa çevirdi. Geçmişinin ona acı çektirdiği belli oluyordu. Beth eve döndüğünde bebeklerini topladı ve onlara her şeyi anlattı. Ertesi günün sabahı Lawrence'ların evden çıktığını gören Beth oraya doğru gitti. Piyanonun olduğu salona girdi. Parmakları tuşlara değdiği anda küçük müzisyenin ifadesi değişti. Utangaçlığından eser kalmadı. Henna yemek için çağırmaya gelinceye dek çaldı. Piyanodan koptuğunda dalgın ve yemek için iştahsızdı. Ama gözleri pırıl pırıldı ve içinde mutluluk kaynıyordu. Her gün oraya gitti ve saatlerce çalıştı. Bir gün Beth annesine, ''Anneciğim, ben bir çift terlik yapmak istiyorum.'' dedi. ''Büyük baba Lawrence için. Ona başka türlü teşekkür edemem. Bana karşı o kadar iyi ki.'' ''Peki kızım.'' Kardeşlerin de sana yardım eder. Gerekli malzemenin parasını sana vereceğim. Kızlar epeyce tartıştıktan sonra terlik için bir model beğendiler. Gerekli malzemeler de alındı. Bir sabah büyük baba Laruz uyanmadan Larousse'un yardımıyla bu özel hediye masasının üstüne yerleştirildi. Sonraki gün bebeklerini gezdirmek için dışarı çıkan Beth geri döndüğünde küçük odada pırıl pırıl küçük harika bir piyano gördü. Bay Lawrence ona hediyesi için teşekkür etmek ve sevgisini göstermek için bu güzel piyanoyu göndermişti. Yaşlı Lawrence, bete aynı zamanda bir mektupta göndermişti. Çok heyecanlanan Beth, mektubu Joe'ya uzattı. ''Ne olur, sen oku.'' dedi. Joe okumaya başladı. ''Şimdiye kadar bu kadar güzel ve bana bu kadar yakışan bir terliğim olmamıştı. Teşekkürlerimle. James Lawrence.'' Meg piyanonun kapağını açarak ''Bu harika bir piyano. Çok güzel ve özenle yapılmış bir tablo gibi. Henna, çal da şu küçük piyanonun sesini duyalım.'' dedi. Beth çalmaya başladı. Herkes bu piyanonun harika olduğunu söyledi. ''Jo, teşekkür etmeye gitsen iyi olur.'' dedi. Joe bunu laf olsun diye söylememişti. Beth'in onu ciddiye alıp hemen teşekkür etmeye gideceğini tahmin edemedi. Beth, Ondan beklenmeyecek bir şekilde, haklısınca. Ben de seninle tam olarak aynı şeyi düşünmüştüm, dedi. Bu sözlerden sonra Beth, herkesin şaşkın bakışları arasında ayağa kalktı ve kendinden emin bir şekilde ağır ağır kapıya doğru yürüdü. Kardeşleri pencereden baktıklarında gözlerine inanamadılar. Utangaç Beth tek başına Bay Lawrence'ın kapısını çalıyordu. Yaşlı adamın gönderdiği piyano mucize yaratmıştı. Bir cumartesi günü öğleden sonra Amy, Joe ve Meg'in dışarı çıkmak üzere hazırlandıklarını fark etti ve nereye gittiklerini sordu. Joe sert bir şekilde, ''Küçük kızlar büyüklerin işine karışmamalı.'' diye yanıt verdi. Amy, Joe'ya laf dinletemeyeceğini bildiğinden, kendisine zaafı olan Meg'i ikna etmeye çalışarak, ''Meg'' dedi. ''Ne olur, beni de yanınıza alın. Lahre ile bir yere gideceğinizi biliyorum. Bu mümkün değil, mi sen davetli değilsin. Bu yüzden de bizimle gelemezsin. Joe sabırsızca, boşuna ısrar etme mi!" dedi ve Meg'e döndü. Sen de Emi'nin gelemeyeceğini biliyorsun. Emi inat etmenin bir işe yaramayacağını anlayıp sustu. Ama Meg'in çantasına bir yelpaze koyduğunu görmüştü. Birdenbire heyecanlanıp, anladım diye bağırdı. Tiyatroya gidiyorsunuz. Yedi şato adlı tiyatro oyununu duydum. Annem seyredebileceğimi söylemişti. Ne olur, beni de götürün, lütfen. Çok uslu olurum. Mek gizlemek için artık çok geç olduğunu anlayarak, eğer iyice giyinirsen, belki annem izin verir, dedi. Joe çok kararlı bir tavırla, eğer o gelirse ben gitmem, diye kestirip attı. Beni göremezse Laurie çok üzülür. Hem iki kişilik bilet aldı. Emi de gelirse ona çok ayıp olur. Bu sözler Emi'yi çok kızdırdı. Yere oturup ağlamaya başladı. Mac onu sakinleştirmeye çalışırken aşağıdan Lauren'in sesi duyuldu. Emi ağlamaya devam edip, pişman olacaksın Joe diye bağırdı. Joe kapıdan dışarı çıkarken, sen bebeklerinle oyna diye alay etti. Tiyatrodan döndüklerinde mutluydular. Oyunu çok beğenmişlerdi. Salona girdikleri zaman Emi'yi kitap okurken buldular. Joe hemen yazı masasına baktı. Emi'nin öfkeyle çekmecesini boşaltmasından korkuyordu. Ama her şey yerli yerindeydi. Emi'nin sinirinin geçmiş olduğunu düşündü. Ertesi sabah Meg, Beth ve Emi ile salonda otururken, Joe birden nefes nefese içeriye girdi. Hızlı hızlı konuşarak, kitabı yazdığım kağıtları gören oldu mu? diye sordu. Meg ve Beth birazdan hayır diye yanıt verdiler. Emi ise ocağın başında ateşle ilgilenip Joe'yu duymazdan geldi. Emi'nin hafifçe kızardığını fark eden Joe ona doğru yürüdü. Suçlayıcı bir ifadeyle Emi diye bağırdı. Yazılarımı sen aldın değil mi? Emi Joe'dan bakışlarını kaçırmaya çalışarak hayır dedi. Joe sinirli sinirli o zaman nerede olduğunu biliyor olmalısın diye ısrar etti. Emi ona bakmadan aynı tavırla bilmiyorum dedi. Joe yalan bu diyerek sesini yükseltti. Emi'nin yanakları daha da kızardı. Ve yalan değil, bende kitap falan yok, nerede olduğunu da bilemem. Senin kitabınla da ilgilenmiyorum. Joe sinirden tepinerek, bal gibi biliyorsun diye bağırdı. Hemen bana kitabın yerini söyle, yoksa ben sana söyletmesini bilirim. Sonsuza kadar bağırsan da o kitabı bir daha asla göremeyeceksin. Niyeymiş o? Onu yaktım da ondan. Joe'nun suratı birden sapsarı kesildi. Titrek, soğuk bir sesle, ''Kitabım!'' diye inledi. ''Yazmak için çok emek harcamıştım. Babamın dönüşünden önce bitirmek istiyordum.'' Bu olanların gerçekliğine inanamadı. Ve kardeşinin yüzüne bakarak ''Gerçekten de yaktın mı?'' diye üstüne basa basa sordu. ''Bunu nasıl yapabildin?'' Bunları sorarken de Emi'yi omuzlarından tutmuş, şiddetle sarsıyordu. Emi ise gözleri alev alev parlayarak ''Evet, yaktım!'' diye bağırdı. Dün akşam sana pişman olacağını söylemiştim. Joe daha fazla dinleyemedi. Bilinçsizce elini kaldırdı ve bütün ağırlığıyla Emi'nin yüzüne bir tokat attı. Titreyerek salonu terk etti ve ağlaya ağlaya çatı katındaki odasına doğru koştu. Anneleri geldiğinde kavga yeni bitmişti. Olanları öğrenince Emi'ye, ablana çok büyük bir kötülük yaptın dedi. Bu kitap onun her şeyiydi. Biz de onun bu kitabı bitirmesini büyük bir heyecanla bekliyorduk. Kısa bir süre önce temize çekti ve yazı taslağını da yaktı. Artık bu kitabı tekrar yazması da olanaksız. Sonunda John'un büyük bir sabır ve umutla uzun ve zorlu bir yolda oluşturduğu eseri bir hiç uğruna bir anda yok olmuştu. Herkes çok üzgündü. Beth ağlamaya başlamıştı. Meg o güne kadar ne olursa olsun hep destek çıkıp kolladığı Emmy'ye, bu korkunç yanlışı yüzünden sırt çevirmişti. Anneleri de çok üzgündü. Emi bir anda herkesin sevgisini kaybettiğini anlamıştı. Akşam yemeğinde Emi, Joe'ya Ablacığım, yaptığım şeyin ne kadar kötü olduğunu anladım. Çok pişman oldum. Ne olur, affet beni. Joe, seni hiçbir zaman affetmeyeceğim, diye yanıt verdi. Bu konuşmadan sonra o akşam hiç kimse bu konudan bahsetmedi. Herkes biliyordu ki Jo'nun kızgınlığının geçmesini beklemek gerekirdi. Uyumak için odasına giderken Jo'yu öpen annesi kulağına "Jo" diye fısıldadı. Öfke çok kötü bir şeydir. Bu kötülüğü Emiye yaptıran da bu öfkeydi. Şimdi yaptığından büyük bir pişmanlık duyuyor. Artık inat etme, onu affet. Jo gözlerini kısıp Emiye yan yan baktı ve onun da duyabileceği bir sesle "Bana çok büyük bir kötülük yaptı." ''Onu asla affetmeyeceğim.'' dedi. Yürümeye devam etti ve salonu terk etti. Ertesi sabah John'un öfkesi devam ediyordu. Evin içinde şuursuzca dolanıp duruyordu. Sinirli ve sıkıntılı bir havada olduğu için de her şey ters gidiyordu. En sonunda durup, ''En iyisi Laura'yı bulmak. Biraz buz pateni yaparsak belki olanları unuturum.'' diye düşündü. Evden çıkıp Laura'yı aramaya gitti. Emimege, Joe beni hiç affetmeyecek mi? diye sordu. Mac, sabırlı olmak zorundasın dedi. Bunun için en iyi zamanı beklemelisin. Amy annesine bir şey demedi ve dışarı çıktı. Joe ile barışabilmek için çareler aramaya başladı. Patenlerini giyip Joe'nun peşinden gitti. Joe, Amy'yi fark etti ama onu görmezden geldi. Lauren'in ise Amy'den haberi bile yoktu. O ayağıyla zemini yoklayarak Uzun sağlam yerlerini anlamaya çalışıyordu. Joe da Amy'e aldırış etmeden Laura'yı takip etti. Biraz sonra ikisi de nehrin kıvrıldığı yerde görünmez oldu. Tam bu anda Joe arkasından büyük bir çatırdama duydu. Bu buzun kırılma sesiydi. Hemen ardından Emi'nin çığlığı yankılandı. Başını çevirdiğinde Joe kırılan buzların arasına yuvarlanan Emi'yi gördü. Laura de Amy'nin feryadını duyup kayarak ona doğru gitti. Joe tuhaf bir ruh halinde, olduğu yerde heykel gibi dona kalmıştı. Kıpırdayamıyordu. Olayın etkisiyle taşa dönmüştü sanki. Tam o sırada Laura'nın sesini duydu. Adını söylüyor ve onu çağırıyordu. Bu ses bir mucize etkisi yaptı ve Joe kayarak sese doğru harekete geçti. Laura panikle, "Hemen bana uzun bir dal parçası bu." dedi. Joe söyleneni yapmak için aceleyle aramaya koyuldu. Bu anda Laurie de küçük kızı koltuk altlarından tutmuş suyun üstünde kalması için epey güç harcıyordu. Joe elinde büyükçe bir dal parçasıyla olay yerine ulaştı. Laurie telaşa kapılmadan dal parçasını kullanarak zavallı kızı kurtarmayı başardı. Paltosuyla Emmy'yi sardı ve hızla Merçların evine doğru harekete geçti. Evdekiler ailenin en küçüğünü bu halde görünce çok korktular. Hemen kızcağızı kurulayıp battaniyelere sardılar ve ocağın önüne yatırdılar. Emi tüm bu olayların etkisiyle derin bir uykuya daldı. Herkes biraz sakinleştikten sonra John'un ellerinin perişan durumunu fark ettiler. Emi'yi kurtarırken elleri yaralanmıştı. Bayan March kızının ellerini temizleyip ilaç sürdükten sonra sardı. Joe ise Emi'ye bakıp üzülüyordu. Annesine, onun yaralı olmadığına emin misiniz? diye sordu. Bayan March, Joe'nun kardeşi hakkındaki hislerindeki bu olumlu değişikliğe sevinmiş bir halde, ''Herhangi bir yarası yok. Nezle bile olmayacağını umuyorum. Sudan çıkar çıkmaz onu kalın bir şeyle sarmanız çok akıllıca olmuş. Bu sayede Emi iyi durumda.'' dedi. Joe birden ağlamaya başladı. ''Hepsi Laura sayesinde.'' dedi. ''Ben donup kaldım. Bir an tereddüt ettim. Ama şimdi bu yaptığımın ne kadar kötü bir şey olduğunu fark ediyorum.'' Eğer orada Larry olmasaydı, Emi ölmüş olabilirdi. Joe küçük kardeşine sarıldı. Amy de gözlerini açtı ve bu kucaklamaya karşılık verdi. Böylece aileyi üzen bir sorunda ortadan kalkmış oldu. Meg, varlıklı bir ailenin kızı olan Annie Moff'dan bir davet almıştı. Onu 15 günlüğüne, malikanelerine çağırıyorlardı. Bayan March Meg'in bu çağrıyı kabul etmesini istemeye istemeye razı olmuştu. Bu isteksizliğinin sebebi, Meg'in döndüğünde misafir olduğu eve kıyasla kendi evindeki yaşam standartlarından hoşlanmayacağını ve bunun onu üzeceğini düşünmesiydi. Moffat ailesi, Moda'yı çok yakından takip ediyordu. İlk zamanlar bu aşırı zenginlik gösterisi, Meg'e sıkıcı gelmişti. Ayrıca, Moffatlar pek akıllı ve kültürlü insanlar değillerdi. Bunca para onların sonradan görme oldukları gerçeğini değiştiremiyordu. Mac bu gerçeği anlamakta çok gecikmedi. Ama yine de eni Moffat'ın zarif elbise ve mücevherlerine imrenmekten kendini alamadı. Bu hayatı yaşayacak paraları olmadığı için çok üzüldü. Kendi evleri ona şimdi daha da yoksul görünüyordu. Moffat'ların üç kızı vardı. Kızlar zamanlarını gezip tozmak, tiyatro ve operaya gitmek, atla dolaşmak... Ya da bu zenginliği gösterebilecekleri misafirleri ağırlamakla geçiriyorlardı. En büyük kız nişanlanmıştı. Bay Moffat ve Meg'in babası eski arkadaştı. Tombul ve deşeli bir ihtiyardı. Meg oraya gittikten 2-3 gün sonra danslı bir parti verilmesi planlanmıştı. Bu parti kararından sonra malikanede büyük bir hazırlık tantanası başladı. Kızlar dansta giyecekleri elbiseler için büyük faaliyetlere giriştiler. Herkes birbirinden daha şık ve gösterişli olma yarışındaydı. Meg'in yanındaysa sadece bir elbise vardı. O da Muffet kızlarının kıyafetlerinin yanına bile yaklaşamazdı. Bu yüzden de üzüntülüydü. Bay Muffet'ın kızlarından eni, Meg'e kendininkilerden birinin giyebileceğini söyledi. Meg kabul etmek istemiyordu. Almamak için epey direndi. Ama diğer kızların da ısrarıyla bunu kabul etmek zorunda kaldı. Danslı parti gününde malikaneye koca bir sepet çiçekle birlikte bir de mektup geldi. Bay Moffat'ın kızları ilk önce mektupla çiçeklerin kendilerine ait olabileceği fikrine kapılmışlardı. Bundan dolayı pek mutlu olup gururlandılar. Ama hemen sonra durum anlaşıldı. Kimin gönderdiği ortaya çıkmıştı. Çiçekler Laura Lawrence tarafından Margaret March'a gönderilmişlerdi. Mektupta Bayan March'dan kızına yazılmıştı. Bunlar Meg'in moralini yükseltmişti. Tüm gün parti hazırlıklarıyla geçti. Akşamüstü Bay Moffat'ın kızları Meg'i bir güzel giydirip süslediler. Meg bazı şeyleri hayatında ilk kez yapmıştı. Gözlerinin çevresinde boya, dudaklarında ruj ve yanaklarında allık vardı. Odada yalnız kalan Meg aynaya baktığında kendini tanıyamadı. Suratındaki o kadar boyayla sanki Meg gitmiş başka bir kız gelmişti. Cesareti azaldı. Bir türlü dansın olduğu salona gidemedi. Yokluğu fark edilince kızlar onu aramaya geldiler. Onu tekrar yüreklendirip aşağıdaki partiye gitmeye razı ettiler. Partiye Laurie de gelmişti. Megi salonun girişinde karşılayan da o oldu. Meg, partiye gelemeyeceğini düşünüp üzülmüştüm, dedi. Laurie, Joe çok ısrar etti, dedi. Buraya gelip seni görmemi ve her şeyi kendisine anlatmamı rica etti. Make, Laurie'nin şu andaki hali hakkında ne düşündüğünü çok merak ediyordu. Delikanlının gözlerinin içine bakarak, Joe'ya ne anlatmayı düşünüyorsun? diye sordu. Laurie ciddi bir şekilde, seni tanıyamadığımı söyleyeceğim, diye yanıt verdi. Bu akşam şimdiye kadar tanıdığım kızdan çok farklı olarak, karşımda bambaşka yetişkin bir kız bulduğumu ve bunun da beni biraz korkuttuğunu anlatacağım. Yoksa bu halimi beğenmedin mi? diye sordu. Laurie lafı hiç dolandırmadan, hayır beğenmedim diye yanıt verdi. Neden? Ben böyle gösterişten ve yapmacık şeylerden hoşlanmam. Mac kızgın ve üzgün bir halde, sen, sen çok diye diyebildi. Hemen ardından arkasını dönüp sinirli bir halde ondan uzaklaştı. Laurie'nin sözleri ona çok dokunmuştu. Bay Moffat'ın kızlarına uyup, Aşırı süslü bir tuvalet giymiş ve yaşına göre epey fazla bir makyaj yapmıştı. Aslında bu yüzden de kendisine çok kızmıştı. Biraz hava almak için pencerenin önüne gitti. Kalın perdelerin arkasına geçti. Başını pencereden dışarı uzatıp temiz havayı derin derin içine çekti. Tam bu anda pencereye yakın koltuklarda oturanların konuşmalarına ister istemez kulak misafiri oldu. Kulağına kadar gelen bu seslerden biri Bayan Moffat'a aitti. Diğer seslerin sahiplerini tanımıyordu. Kadınlardan biri, La Roulanges kaç yaşında? diye sordu. Başka bir ses, 16 veya 17 yaşında olduğunu sanıyorum. diye yanıt verdi. Başka bir kadın sesi, La Roulanges kızlarından birisi için iyi bir seçim olurdu. dedi. Bayan Moffat, ama Bayan March bu konuda çok önceden bir plan yapmış olmalı diye söze girdi. Elindeki kozları iyi kullanıp Bahru'yu kaçırmayacaktır. Onu kızlarından birisi için hazırlamıştır. Bu sebepten kendi kızlarım için pek umut olduğunu düşünmüyorum. Konuşmaya ilk başlayan kadın ''Sanırım Bayan Marchın büyük kızı sizde misafir, öyle değil mi?'' diye sordu. Biraz önce gözüme ilişti. Zavallı kız. Zevkli biri giydirmiş olsa çok güzel bir kız olurdu. Şu anda sadece bir taş bebek gibi görünüyor. Meg orada daha fazla kalamazdı. Hava alma isteği sinirlerini yatıştıracağına daha fazla bozmuştu. Perdenin arkasından çıkıp kulak misafiri olduğu seslerin sahiplerine görünmeden diğer konukların arasına karıştı. Meg orada da fazla kalamadı. Kendini boğuluyor gibi hissediyordu. Kimseye fark edilmeden odasına gitmeyi düşünürken karşısına birden Laurie çıktı. Delikanlı genç kızın önünde zarifçe eğilerek ''Bu dansı bana lütfeder misin?'' diye sordu. ''Biraz önceki kabalığımı affetmeni rica ediyorum.'' Mek sinirli bir tavırla ''Az önceki fikirlerine rağmen benimle dans etmeyi nasıl isteyebiliyorsun?'' dedi. ''Kıyafetini ve makyajını beğenmemiştim. Buna rağmen seni çok güzel buluyorum. Bir daha aynı kabalığı tekrarlamayacağıma söz veriyorum.'' Meklaru'yu kıramadı. Onun iyi kalpli ve dürüst bir genç olduğuna inanıyordu. Pistteki insanların arasına karışıp bas yapmaya koyuldular. Mek biraz sonra tüm üzüntü ve sıkıntılarından sıyrıldı. Laurie vals yapmakta çok ustaydı. Pistte uçuyor gibiydiler. Mek biraz çekinerek "Laurie," dedi. "Senden bir ricam olacak. Seni dinliyorum. Bu akşamki makyajım ve kıyafetimden kimseye bahsetme. Lütfen. Eve dönünce onlara her şeyi ben anlatmak istiyorum." Tabii Kimseye bir şey söylemem. Aralarında geçen tatsız anlar unutulmuş, bol bol dans edip eğlenmişlerdi. Mac ertesi sabah uyandığında kendini hasta gibi hissediyordu. Önceki gün kendini çok yormuş olmalıydı. Daha sonraki günleri sıradan ve sakin geçti. İki hafta sonra evine döndüğünde Mac Moffat malikanesinde geçen günlerini keyifli bir şekilde anlattı. Ama bazı anları bilerek atladı. Akşam yemekten sonra Joe, Beth ve Amy uyumak için odalarına gidince, Meg üzgün bir ifadeyle danslı parti gecesinde perdenin arkasından duyduklarını annesine anlattı. Bayan March duyduklarına çok üzüldü. Hiç kimseye bunlardan bahsetmemesini Meg'e söyledi. Bu konuda kendisi de yapacaklarını planlamıştı. Bayan Moffatt'tan bu çirkin düşüncelerinin hesabını soracaktı. Sadece bu hesaplaşmada Kızlarının olmasını istemiyordu. Önemli bir olay olmadan kış mevsimi de böyle ağır ağır geçti gitti. Bahar'ın gelişiyle birlikte dört kız kardeşin hayatlarında da önemli gelişmeler yaşandı. Artık bahçeye istedikleri zaman çıkıyor, dilediklerini yapıyorlardı. Ayrıca kır gezintileri de vardı. Bazen de kayıkla nehirde dolaşıyorlardı. Yaşlı günlerde ise evde eğlenceli vakit geçirebilecek uğraşılar buluyorlardı. Bu eğlenceli anlardan biri de çatı katında yapılan gizli toplantılardı. O devirde Amerika'da gizli toplantılar ve kulüpler modaydı. Oyunlarında büyükleri taklit eden çocuklar gizli kulüp oyununu oynuyorlardı. Dört kız kardeş de bir sene önce gizli kulüplerini kurmuş ve adını da Charles Dickinson çok sevdikleri bir karakterine gönderme yaparak Pigwick kulübü koymuşlardı. Çatı katındaki odayı temizleyip oturulacak hale getirmişlerdi. Eski bir masa ve dört sandalye ile birlikte çatı katındaki oda bu gizli kulübün toplantı salonu olmuştu. Toplantılarını hep yağmurlu günlere denk getiriyorlardı. Bu gizli oluşumun tabii ki bir de üniforması vardı. Bu da sağ omuzdan geçerek sırtı çaprazlama saran büyük kırmızı bir kuşakla Saça bağlanan geniş kırmızı bir kurdeleden oluşuyordu. Kulüp üyeleri arasında bir görev paylaşımı da yapılmıştı. Mac hepsinden yaşça büyük olduğu için başkanlık işi onundu. Daha ciddi ve otoriter bir görüntü verebilmek için toplantı sırasında camsız bir gözlük takmayı alışkanlık edinmişti. İçlerinde edebiyatla en çok uğraşan Joe olduğu için de yazı işleri müdürlüğü ona verilmişti. Bet ve Emi ise sadece üyeydi. Kulübün çıkardığı bir gazete vardı. Şiirler, hikayeler ve evden güncel haberler de bu gazetede yer alırdı. Bir akşamüstü Joe sesine çok ciddi bir hava vermeye çalışarak Sayın Başkan ve Değerli Üyeler diye söze başladı. Bu oturumda yeni bir üyenin derneğe kabulünü teklif ediyorum. Varlığıyla oluşumumuza yeni bir değer katacağına eminim. Yayınladığımız gazeteye de önemli katkıları olacaktır. Bay Laurie Lawrence'ın da üyeliğe kabulünü öneriyorum. Başkan Mac aynı ciddiyetle devam ederek, ''Teklifinizi değerlendirdim ve oylamaya sunuyorum.'' dedi. Joe ve Beth evet oyu verdiler. Mac ve Amy ise itiraz ettiler. Mac, ''Derneğimiz kız üyelerden oluşmaktadır.'' diye açıkladı itirazını. ''Bir erkeğin katılması birliğimizi bozabilir.'' Bu yüzden gazetemizin de zarar görebileceğine inanıyorum. Joe ayağa kalkıp söz istedi. Bay Laurie hassasiyeti yüksek ve sanatçı ruhu olan bir genç adamdır, dedi. Onun gazetedeki yazılarımıza da olumlu bir etki yapacağına inanıyorum. Bu sözlerden sonra oy verme işlemi tekrarlandı. Bu sefer üyelerin hepsi olumlu yönde oy kullandı. Teklifin kabulünden sonra Joe ayağa kalktı ve bir dolabın kapağını açtı. Kapak açıldığında diğerleri bu geniş dolapta bir çuvalın üstünde oturmakta olan Laurie Lawrence'ı gördüler. Gizli konuşmaların Laurie tarafından duyulmuş olması başkan ve üyeleri sinirlendirmişti. Hepsi Joe'ya kızıp bağırdı. Ama tam bu sırada gizlendiği dolaptan çıkan Laurie oluşumun bireyleri önünde son derece zarif bir şekilde eğilerek ''Sayın başkan ve üyeler'' diye başladı konuşmasına. Öncelikle beni aranıza kabul ederek gösterdiğiniz alçak gönüllülükten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bu onura beni layık görmenizden duyduğum mutluluk tarif edilemez. Derneğimize yakışan bir üye olabilmek için her şeyimi ortaya koymaktan çekinmeyeceğimi bilmenizi isterim. Yeni bir üye olarak bir takım önerilerim var. Bunların en önemlisi kurmuş olduğum postanedir. Evlerimizin sınırını oluşturan çete bir kuş evi yerleştirip çatısının yerine bir kapak yaptım. Böylece içine her şeyi koyabiliriz. Paketler ve mektuplar gibi. Sonraki günlerde dernek üyeleri Lauren'in aralarına katılmasından hiç pişmanlık duymadılar. Genç adam derneğin faaliyetlerine bir hareketlilik katmıştı. Gazetenin havasını da olumlu anlamda değiştirdiği çok açıktı. Samimi yazı diliyle bazen ciddi konulara değiniyor, bazen de klasik eleştiriler yapıyordu. Joe için bu yazılar çok değerliydi. Kurdukları de tıkır tıkır işliyordu. Bu oyun çocukların çok hoşuna gitmişti. Birbirlerine mektup ve paketler gönderip çok eğleniyorlardı. Bay Lawrence da bu oyunu pek sevmişti. O da zaman zaman kuş evine mektup, telgraf ve çeşitli paketler koyup mutlu oluyordu. Haziran ayı gelmişti. İlk hafta Kingler yaz mevsimini geçirmek üzere deniz kenarına gitmişlerdi. Marçala ise yakınlarındaki bir tatil kasabasına gitmişti. Bu iki mutlu haber Meg ve Joe için üç ay tatil demekti. Çok sevinmişlerdi. Emmy ablalarına, tatilinizde ne yapmayı düşünüyorsunuz diye sordu. Meg, her gün geç kalkıp günlerimi hiçbir şey yapmadan tembel tembel geçireceğim diye yanıtladı. ''Bütün kış hep sabahın köründe ayaktaydım. Şimdi ise o günlerin acısını çıkaracağım. Sabah geç saatlere kadar uyanmayacağım.'' Joe, ''Benim hiçbir şey yapmadan durmaya niyetim yok.'' dedi. Laurie ile gezintiye çıkmadığım zamanlarda bol bol kitap okumayı planlıyorum. Emi, ''Beni de yanınıza alır mısınız?'' diye sordu. Meg annesine dönerek, ''Anneciğim, bu şekilde hareket etmemize uygun buluyor musun?'' dedi. Bayan March gülümseyerek, bir hafta süreyle dördünüzde düşündüklerinizi uygulamaya koyabilirsiniz, dedi. Çalışmadan yaşamanın da yorucu olduğunu göreceğinizden eminim. Meg, aynı fikirde değilim anneciğim, diye yanıt verdi. Meg, ertesi sabah saat ondan önce kalkmadı. Diğerlerinden geç kalktığı için kahvaltısını masada tek başına yapmak zorunda kaldı. Masada tek başınayken etrafına baktı. Joe çiçek koymamış, bed tozları almamıştı kitapları kitaplarıysa sağa sola dağılmıştı. Kahvaltısını bitiren Meg bir kitap aldı ve okumaya başladı. Ama birinci sayfayı bir türlü aşamıyordu. Sonunda kitabı bırakıp derin hayallere daldı. O gün Joe ve Laurie öğlene kadar nehir kenarında gezdiler. Öğleden sonra da Joe eline bir kitap alıp bahçedeki elma ağacının tepesine çıktı. Kalın bir dalın üstüne kuruldu ve keyifle okumaya daldı. Letin sabah ilk işi bebekleriyle oynamak oldu. Sonra sıkıldı. Hepsini olduğu yerde darmadağın halde bıraktı ve piyanonun başına geçti. Emin'in o gün ne yapmayı planladığını kimse anlayamadı. Beyaz elbisesini giydi ve bahçeye çıktı. Sonra da bahçede resim yapmaya başladı. Bundan da vazgeçip etrafta dolaşmaya çıktı. Ama şiddetli bir yağmura yakalanıp sudan çıkmış saçan gibi eve geri döndü. Bir hafta boyunca onları dikkatle izleyen Bayan March, sonraki haftanın başlangıcında Henna'ya izin verdi. Kendinin de bir haftadır çok yorulduğunu belirterek, tüm günü dinlenerek geçireceğini söyledi. Sonra da bir gece kalmak için arkadaşına gitti. Kızlar evde yalnız kalmıştı. Bir haftalık işsizlik, sıkıcı gelmiş ve onları biraz huzursuz etmişti. Annelerinin evde olmamasının da etkisiyle bir iş bölümü yapmaya karar verdiler. Beth ve Amy sofrayı kurma, Meg ve Joe da yemek işini aldılar. O sabah kahvaltıdaki çay içilemeyecek kadar acıydı. Omlet yanıktı. Kızarmış olması gereken ekmekler kömür olmuştu. Akşam yemeğine de Laurie davet edilmişti. Joe akşam yemeğini kendi başına hazırladı. Mutfak işinin sabır ve beceriklilik gerektiğini anlamıştı. Kuşkonmazları bir saatten beri kaynattığı halde uçları dağılmış... Sapları da sert kalmıştı. Perişan bir halde olan Joe, kimsenin yüzüne bakamıyordu. Daha ilk yemekte herkes yüzünü buruşturmuştu. Canı sıkılmış bir biçimde Joe, ''Eğer açsanız azıcık salamla ekmek ve tereyağı verin dedi. Joe'nun son başarılı olabilme umudu meyve tabağıydı. Ama bu son umut da boşa gitti. Çileklerin üzerine pudra şekeri yerine yanlışlıkla tuz serpmişti. Ağzına birkaç çilek atmış olan Emi, onları yutamadan lavaboya koştu. Joe çok utanmıştı. Olanlara inanamıyordu. Başlangıçta çok sıkıntılı başlayan akşam yemeği, beklentilerin aksine gülüşmeler arasında zeytin, tereyağı ve ekmek yiyerek devam etti. Neşe içinde bitti. Bayan Març ertesi gün öğlene doğru eve döndüğünde, dört kız kardeşi harıl harıl çalışırken buldu. Mutfağı şöyle bir göz gezdirince, neler olduğunu anladı. Ortalık temizlenip bulaşık yıkandı ve o güne kadar ihmal edilmiş olan dikiş işleri yapılıp her şey toparlandı. Saat beşte çay içmek için toplandıklarında Joe ne kadar üzücü ve yıpratıcı bir gündü böyle dedi. Mac bana öbür günlere göre çok kısa geldi dedi. Ama yaşadığım en yorucu gündü. Emi ise "İnsan kendini evinde gibi sanmıyordu diye katıldı. Bayan March, bu bir haftalık denememizden memnun kaldınız mı? diye sordu. Belki de bir hafta daha uzatmak istersiniz. Kızlar hep birazdan istemeyiz diye yanıt verdiler. Mek kaşlarını kaldırarak, Anneciğim, yoksa ev işlerinin altından kalkıp kalkamayacağımızı görmek için mi bizi bir gün yalnız bıraktın? diye sordu. Evet, evin içinde iş bölümünün ne kadar önemli olduğunu göstermek istedim. Eğer herkes sadece kendisini düşünecek olursa evde huzurumuz kalmaz. Hepsi birden annelerine hak verdiler. Bayan March, bu gerçeği kabul edip inandığınıza çok memnun oldum. Artık hepinizin üzerine düşeni kararlılıkla yapacağınıza inanıyorum, dedi. Mac, geçmişe göre çok daha sıkı çalışacağız. Buna emin olabilirsin anneciğim, diye yanıtladı. Kulüp posta kutusunu kontrol etmek beten işiydi. Bir gün kolları paket ve mektuplarla dolu olarak bahçeden içeri girdi. Mektuplardan biri Joe'ya gönderilmişti. Joe mektubu açtı ve okumaya başladı. Sevgili Joe, birkaç İngiliz dostum yarın bana geliyor. Onlarla beraber eğlenceli bir gün geçirmeyi umuyorum. Hava güzel olursa nehir kenarında çadır kurmak istiyorum. Öğlen yemeği de orada yenmeli. Bir süre oyun oynarız. Kamp daha eğlenceli olsun diye nehrin karşı kıyısına da çadır kurabiliriz. Gidiş geliş aracı da kayık olur. Kocaman bir ateş yakarız. Erkeklerin idaresini, Buruk, kızlarınkini de Kate Wogan'ı sütlenecek. Bu eğlenceli olacağını umduğum kampa hepiniz gelmelisiniz. Mutlaka Beth de gelmeli. Onu kimsenin üzmeyeceğine söz veriyorum. Yiyecek hazırlamanıza gerek yok. Ben her şeyin hazır olmasını sağlayacağım. Laurie Kızların dördü de bu davete çok sevindi. Mek ipek elbisesini, Joe kırmızı mavi denizci kıyafetini giymeye karar verdi. Betin ise bu çareyi kabul etmesi için önemli bir şartı vardı. Oraya gelen delikanlılar kendisiyle konuşmamalıydı. Şarkı söylemesi ya da piyano çalması için ısrar edilmemeliydi. Ertesi sabah güneşin ilk ışıkları evin içine sızmaya başladığında dört kız kardeş hazırlıklarını tamamlamıştı. Mac saçlarını yapmış, Joe yüzüne bolca krem sürmüştü. İçlerinde ilk hazır olan bet oldu. O anda pencereden komşu bahçeyi gözlüyordu. Laurie Joe'ya şaka olsun diye eski, geniş kenarlı bir şapka göndermişti. Mac Joe'nun bu eski püskü şapkayı bir kurdeleyle süslediğini fark etti. Joe, bu çirkin şapkayı takamazsın. Kendini gülünç duruma düşüreceksin. Hayır, takmam gerek. Çok rahat, geniş ve hafif. Güneşten korur. İsteyen gülecekse gülsün. Önemli olan benim rahat etmem. Gerisi önemli değil. Joe en öndeydi. Hafif yaz elbiseleriyle dört neşeli kız çok hoş görünüyordu. Laurie onları karşılamak üzere koşa koşa geldi. Kızları kampın diğer elemanlarıyla kibarca tanıştırdı. Laurie'nin Kate'den bahsederken yüzünü ekşitmesinin sebebi anlaşıldı. Çünkü onun var mı bu dünyada benden iyisi diyen bir hali vardı. Beth, iki delikanlıyı yakından inceledi. Bir bacağı engelli olanın korkunç biri olmadığını, aksine tatlı ve nazik olduğunu düşündü ve onunla geçinebileceğine karar verdi. Amy, Grace'in terbiyeli ve neşeli olduğunu görüp onunla hemen arkadaşı oldu. Çadırlar, yiyecekler ve diğer malzemeler önden gönderildi. Bay Lawrence, kıyıdan şapkasını sallayarak iki kayıkla giden gençleri uğurladı. Bir kayıkta Laurie ve Joe, diğerinde Brooke ile Ned kürek çekiyordu. Gelenler neşeli konuşmalarla kıyıya çıkarken ev sahibi ''Kampa hoş geldiniz.'' diye seslendi. Kampın komutanı Brooke, eğlence müdürü de benim. Şu meşenin altı toplantı salonu. Diğeri yemek salonu. Öbürü de mutfaktır. Çok sıcak olmadan kriket oynayalım. Sonra da yemek işine başlarız. Beth, Frank, Emmy ve Grease 8 oyuncuyu seyretmek için otların üzerinde kendilerine yer buldular. Buruk kendi takımına Kate, Mac ve Fred'i seçti. Laurie ise Joe, Sally ve Niddy aldı. Genç İngilizler çok iyi oynuyordu ama Amerikalı takım arkadaşları da onlardan geri kalmıyordu. Oyun kıran kırana geçiyordu. Tartışmalar oluyor, maç sık sık alevleniyordu. Joe da arada sinirleniyor ama nezaketi elden bırakmıyordu. Sonunda Lauren'in takımı oyunu kazandı. Laurie Zafer'in şerefine şapkasını bulutlara doğru gönderdi. Buruk saatine bakıp, ''Yemek zamanı geldi. Mac, Sally ve eğlence müdürü sofrayı kurmak için bana yardım ederler. Siz de ateşi yakarsınız. Su getirir misiniz? Peki, kimi iyi kahve yapmayı biliyor?'' Kardeşini gururlandırmak isteyen Mac, ''Joe en iyisidir.'' diye seslendi. Çocuklar kuru odun topluyor, Büyükler ateş yakıp bir su kaynağından su almaya gidiyorlardı. Kate resim yaparken bir yandan da Bet ve Frank'le konuşuyordu. Komutan ve yardımcısı sofrayı kurmaya başladılar. Sofra o kadar güzel yiyecek ve içeceklerle donatılmıştı ki hayran kalmamak elde değildi. Baktıkça insanın iştahı daha da coşuyordu. Yemek çok neşeli geçti. Her şey çok lezzetliydi. Yemeği ağaçlık bir alanda yedikleri için arada bir yemeklerinin içine meşe palamutları düşüyordu. Joe tabağına çilek alınca Laurie hemen hafifçe gülümseyerek tuzluğu uzattı ve ''Tuz ister misin?'' diye sordu. ''Joe, bana o korkunç yemeği hatırlatmasan olmaz mı?'' ''Laurie, kampımız harika geçiyor.'' dedi. ''Ama benim bunda pek bir etkim olmadı. Her şeyi Brok, Meg ve siz yaptınız. Bundan dolayı sizlere teşekkür ederim.'' Yemekten sonra ne yapalım dersiniz? Hava serinleyince yedek burada kalırız. Kate yeni oyunlar biliyor olmalı. Gerçekten de Kate yeni oyunlar biliyordu. Herkes karnını doyurdu ve sofrasında yeni bir oyun oynamak için kampın toplantı salonuna geçtiler. Yeni oyun şöyleydi. Birisi bir hikaye anlatmaya başlar, en heyecanlı yerinde bırakır, bir diğeri kaldığı yerden anlatmaya devam eder. Böylece herkes Sırayla hikayenin sonunu tamamlar. Hikayeye buruk başladı. Sonra sürprizler ve heyecanla hikaye devam etti. Sıra Frank'e geldiğinde işler sulandı. ''Ben yapamam, bu oyunu bilmiyorum.'' dedi. Kate resim yapmaya başlamıştı. Meg de hayranlıkla onu seyrediyordu. ''Meg, ne güzel resim yapıyorsun. Keşke ben de yapabilseydim.'' dedi. ''Neden öğrenmiyorsun? Vakit ayıramadığım için.'' Annen herhalde başka yeteneklerini de ister. Ama öğretmeninden faydalanıyorsundur umarım. Öğretmenim yok ki. Doğru ya, ben Amerika'da kolejlere İngiltere'dekinden daha fazla devam edildiğini unutuyorum. Babam okullarınızın çok iyi olduğundan söz etmişti. Özel bir okula gidiyorsundur herhalde. Hiçbir okula gitmiyorum. Ben kendim öğretmenim. Gerçekten mi? Meg biraz kızardı ve bu kadar açık konuştuğu için üzüldü. Brooke başını kaldırdı. Amerika'da genç kızlar, büyük annelerinin sahip olduğundan daha fazla özgürlük ister, dedi. Hayatlarını kazanmaya başladıklarında saygı ve takdir görürler. Kate, doğrusu onlar adına iyi bir şey, diye yanıt verdi. Bizde de çok değerli ve yetenekli genç hanımlar, önemli ailelerin yanında çalışır. Çünkü iyi bir ailenin içinde çok şey öğrenir ve iyi yetişirler. Bu sözler Maggie incitti. Kate kendi kendine mırıldanarak ve başını bir yana yatırarak oradan uzaklaştı. Ne kadar genç ve güzel olursa olsun bir öğretmenle arkadaşlık yapmak için buralara gelmedim ben. Ne tuhaf insanlar bu Amerikalılar. Ama Laurie bunlarla arkadaşlık ederek çok şey kaybedecek. Buna eminim diye düşündü. Mac uzaklaşan Kate'e İngilizlerin öğretmenlere böyle tepeden baktıklarını ve onlara gereken saygıyı göstermediklerini bilmiyordum dedi. Brooke, Maggie benim de sizden farkım yok. Ben de sizin gibi mesleğimi seviyorum. İnsanın Laurie gibi bir öğrencisi olunca öğretmenliği sever, dedi. Ama gelecek yıl onu kaybedeceğim için üzülüyorum. O üniversiteye girecek. Ben de orduya katılacağım. Laurie ve büyük babası size çok yakın görünüyorlar. Öğleden sonra yine kriket oynadılar. Güneş batarken sepetlerini yerleştirdiler, eşyalarını paketlediler. Şarkılar söyleyerek kayıklarla geri döndüler. Laurie hamanına uzanmış tembellik ediyordu. Bir yandan da genç komşularının ne yaptığını düşünüyordu. O gün derse gitmemişti. Dostlarının uzak bir yolculuğa gider gibi çıktıklarını gördü. Nereye gittiklerini çok merak etti. Ellerinde sopalar, sırtlarında çantalar, başlarında geniş kenarlı şapkaları vardı. Ayrıca Emi de bir resim kutusu, Joe'da bir kitap, ve Meg'in elinde de bir yastık bulunuyordu. Bahçeden çıkıp tepeye doğru yürümeye başladılar. Laurie, garip bir durum. Piknik yapacaklar ve beni çağırmamışlar. Kayığa mı gidiyorlar acaba? Ama kayığı kullanamazlar. Çünkü kayıkhanenin anahtarı bende. Onlara götürmeliyim diye düşündü. Kestirme yoldan kayıkhanenin olduğu bölgeye gidip onları bekledi. Ama kimse gelmedi. Ne yaptıklarını görmek için o da tepeye tırmandı. Çalılıkların arasından bakınca bir yağlı boya tablo gördüğünü düşündü. Gerçekten de güzel manzaraydı. Kızlar bir ağacın gölgesine oturmuşlardı. Beth, çam kozalıklarıyla oynuyor ve halinden çok memnun görünüyordu. Amy, her zamanki gibi kendini resim yapmaya kaptırmıştı. Bir demet çiçeğin resmini yapıyordu. Joe ise yüksek sesle kitap okuyordu. Bu sırada bir sincap çam ağacının tepesinden birden önüne atlayıverdi. Bu sırada Bed, dalların arasından Laurie'yi fark etti. Gülümseyerek el salladı. Laurie, gelebilir miyim? Lütfen, diye seslendi. Mac kaşlarını kaldırdı. Ama Joe hiç beklemeden, elbette gelebilirsin, dedi. Kızlara mahsus işlerle ilgilenmeyeceğini düşünüp seni davet etmedik. Sizin bütün işlerinizi severim ama Mac istemezse hemen giderim. Mac, bizimle oturmana bir diyeceğim yok ancak boş durmamak şartıyla. ''Senin de bir şeyler yapman gerekecek. Annem mümkün olduğunca temiz havadan faydalanmamızı istiyor. Biz de işlerimizle buraya geliyoruz. Oyun olsun diye işlerimizi bu çantayla getirip eski şapkalar ve ellerimizde sopalarla eski zaman insanları gibi oluyoruz.'' Laurie oturup uzaklara baktı. Nehrin arkasında tarlalar, daha ileride büyük bir şehrin sınırları görünüyordu. Güneş alçalıyor, sonbaharın güzelliği ufku kaplıyordu. Lauri, ''Ne kadar güzel.'' dedi. Joe, burada hem iş yapıyor hem de hayal kuruyoruz, diye açıkladı. Laurie, hayallerini bilmek isterdim, dedi. Joe, ben kendi hayallerimi anlatırım ama sen de kendininkileri söylemelisin. Olur mu? diye sordu. Laurie, tabii ki olur. Önce ben başlıyorum. Hoşuma giden birçok ülke görüp gezdikten sonra Almanya'nın bir kentine yerleşeceğim ve kendimi müziğe adayacağım. Gelecekte ünlü bir müzisyen olacağım. Ve dünyanın dört bir tarafından beni dinlemek için gelecekler. Peki senin hayalin nedir Mek? Mek biraz utandı. Sonra alçak bir sesle, ''İçerisi harika şeylerle dolu güzel bir evim olsun isterdim.'' diye başladı sözlerine. Zarif elbiseler, şık mobilyalar, cana yakın arkadaşlar ve bol para olmalı. Evin idaresi bende olacak ve kendime göre düzene koyacağım. Hizmetçilere talimatlar vereceğim. İşte o zaman çok mutlu olacağım.'' Laurie, Joe'ya döndü. Joe, ya seninki? Bir ahırım olacak. İçi İngiliz atlarıyla dolu olmalı. Odalarımın kitaplardan duvarları olacak. Ben de sihirli mürekkeple kitaplar yazacağım. Eserlerim en az Laurie'nin müziği kadar tanınmış olacak. Ebediyen hatırlanacak eserler yazacağım. Zengin ve ünlü olacağım. Beth kararlı bir tavırla, ''Evde annem ve babamla kalacağım. Evdekilerle mutlu bir hayat yaşayacağım.'' dedi. Laurie meraklı bir yüzle, ''Başka bir dileğin yok mu?'' diye sordu. ''Küçük piyanoya sahip olduğumdan beri başka bir isteğim kalmadı. İstediğim tek şey hep bir arada mutlu olmak.'' Amy ise, ''Ben birçok hayal kuruyorum. En beğendiğim büyük bir ressam olmak. Roma'ya gidip muhteşem tablolar yapmak istiyorum. Dünyanın en iyi ressamı olacağım.'' dedi. Joe üç saatten beri tavan arasındaydı. ''Harıl harıl yazıyordu.'' Kağıtlar önündeki sandığın üzerine yayılmıştı. Son kağıt da bitince haykırdı. İşte sonunda bitti. Elimden geleni yaptım. Eğer olmamışsa daha iyisi için biraz beklemeliyim. Kanepenin üzerine uzanıp yazdıklarını bir defa daha okudu. Bir takım düzeltmeler yaptı. Sonra onları bir tomar yapıp kırmızı kurdeleyle bağladı. Ceketini ve şapkasını alıp arka kapıdan çıktı. Trene binip şehre gitti. Trenden iner inmez Hızlı hızlı yürüdü. Çok işlek bir caddeye geldi ve güçlükle bir kapı numarasını aramaya koyuldu. En sonunda bir kapıdan içeri girdi. O anda birden Laurie ile karşılaştı. Aynı binada bir de dişçi vardı. Laurie, John'un dişçiye geldiğini sanarak dışarıda bekledi. On dakika sonra genç kız koşarak merdivenlerden iniyordu. Yüzü kızarmıştı. Delikanlıyı görünce şüpheyle baktı. Hafif bir baş işaretiyle selamlayıp devam etti. Ama Laurie onun peşinden gitti. Endişeli bir ifadeyle çok mu acı çektin? dedi. Pek fazla değil. Çabucak bitti galiba. Evet, neyse ki. Neden yalnız geldin ki? Kimsenin bilmesini istemedim. Sen tanıdığım kızlar arasında tuhaflık şampiyonusun. Kaç tanesini çektiler? Joe delikanlıya şaşkınlıkla baktı. Sonra da kahkahalarla gülmeye başladı. İki tanesi var ki onların çıktığını görmek isterdim. Ama bunun için iki haftam var. Neden gülüyorsun? Siz beyefendi bu bilardo salonunda ne yapıyorsunuz? Affedersiniz hanımefendi. Ama orası bilardo salonu değil, bir spor okuludur. Eskrim ders almaya gelmiştim. Hem bilardonun kimseye bir zararı olmaz. Genç bir adamın zaman zaman böyle zararsız eğlencelere katılması son derece doğru değil mi? Aslında bu eğlencenin nerede ve nasıl yapıldığına bağlı. Bazı gençler kendilerini fazlaca eğlenceye kaptırıp görevlerini ve amaçlarını unutur. Paralarını da israf etmiş olurlar. Laurie biraz kırılmış gibi, gerçekten böyle mi düşünüyorsun? dedi. Evet, kesinlikle. Annem de bu tür oyunlara düşkün olanlardan hoşlanmaz. Eğer sen de onlara benzersen görüşmemize izin vermeyecektir. Benim böyle oyunlara hiçbir ilgim yok ve olamaz da. Ama bazen de oyunlar oynarım. O kadarını sizler de yapmıyor musunuz? Elbette. Bundan dolayı bizi kimse ayıplayamaz. Ama zamanını ve paranı israf etme. Aksi halde bizimle birlikte katıldığın eğlencelerden mahrum kalırsın. Benim için üzülüyor musun? Zaman zaman. Çok inatçı bir kişiliğim var. Eğer yanlış bir yola girersen seni durdurmak çok güç olur. Bir süre konuşmadan yürümeye devam ettiler. Laurie'nin bu sohbetten pek hoşnut kalmadığı anlaşılıyordu. Joe bu yüzden bu kadar açık konuştuğuna pişman oldu. Laurie sonunda konuştu. Yol boyunca azarlanacaksam belki de trene binmeliyim, dedi. Ama seninle yürümek ve ilgi çekici konulardan konuşmak isterdim. Tamam, ama söyleyeceklerim bir sır olarak kalmalı. Bu önemli bir sır mı? Bunun önemine sen karar ver. Ama kimseye anlatmamaya ve benimle alay etmemeye söz vermelisin. Söz tabii ki. Bir gazeteciye iki hikayemi bıraktım gazetesinde yayınlayıp yayınlamayacağını iki hafta içinde bana bildirecek. Alkışlar senin için, ünlü Amerikalı yazar Josephine March. Laurie alkışladıktan hemen sonra, coşkuyla şapkasını havaya fırlattı. Yavaş biraz, belki de yayınlamayacaklar. Bu olanaksız. Senin yazıların günümüzdeki birçok yazardan daha iyi. Bir zaman daha yürüdükten sonra Laurie, yokuşun aşağısına kadar yarışa var mısın? diye sordu. Etrafta kimseler yoktu. Yol aşağıya doğru hafif eğimliydi. Joe şapkasını ve tokalarının düşürebileceğini umursamadan kendini aşağıya doğru bırakıp çılgınca koşmaya başladı. Hedefe ilk varan idi. Joe'nun saçları darmadağın, yüzü kıpkırmızıydı. Ama etrafına mutluluk saçıyordu. Laurie, Joe'nun koşarken düşürdüklerini toplamak için geri döndü. O sırada Megi gördü. Joe'yu perişan bir halde görünce, ''Ne oluyor? Bu halin ne?'' diye sordu. Joe sakin bir sesle, ''Yaprak arıyorum.'' dedi. Joe, ''Koca kız oldun. Hala koşmaktan vazgeçmedin. Bu huyları ne zaman bırakacaksın?'' ''İyice yaşlanana kadar asla vazgeçmem. Beni şimdiden ihtiyar bir kadın kalıbına sokamazsın, Mek. Bir hafta sonra Mek, pencerenin önünde dikiş dikiyordu. Bir ara, Laurie'nin Joe'yu kovalayıp, elma ağacının altında yakaladığını gördü. Sonra tam olarak ne olduğunu göremedi. Ama neşeli barışmaları duyuyordu. Bu kızla ne yapacağız bilmiyorum diye söylendi. Hiç barca davranmıyor. Biraz sonra co koşarak içeri girdi. Divana uzanıp elindeki gazeteyi okumaya başladı. Meg, bu gazetede çok ilgi çekici bir şey olduğunu düşünmeye başladım. Ne dersin co? diye sordu. Sadece bir hikaye. O kadar önemli değil. Emi ciddi bir tavırla. Yüksek sesle okusan çok iyi olur. Biz de duymuş oluruz. dedi. ''Bette, bu hikayenin adı nedir?'' diye sordu. Joe, ''Yarışan ressamlar'' diye yanıt verdi. Mac, ''Güzele benziyor, yüksek sesle oku'' dedi. Joe sesini ayarlayarak okumaya başladı. Kızlar zevkle dinliyorlardı. ''Bittiğinde Emmy, güzel bir tabloyu andıran her şey benim hoşuma gider'' dedi. Mac, gözünün yaşını silerek ''Ben aşk hikayelerini severim'' diye katıldı söze. ''Garip değil mi?'' Bu öyküdeki karakterlerin isimleri bizim sevdiğimiz ve bildiğimiz isimler. Beth, bu hikayenin yazarı kim? diye sordu. Joe, kardeşiniz, dedi. Mac, Joe, bu harika, diye bağırdı. Seninle gurur duyuyoruz. Beth, Joe'nun boynuna sarılarak, çok sevindim, dedi. Hannah, gözlerini mendiliyle silerek, şu anda babanız burada olmalıydı, diye lafa katıldı. Bayan March, Joe'yu yanaklarından öperek, ''Bir gün başaracağını biliyordum.'' dedi. Ama başarıyı hikaye türünde değil de tiyatro oyununda yakalayacağını düşünmüştüm. Sağnak yağmur indirmişti. Dışarıya bakıp yağmuru izleyen Meg, ''Kasım ayı yılın melankolik ayı olmalı.'' diye düşündü. Beth her zaman olduğu gibi aynı tarafından bakarak, ''Eğer şimdi hoşumuza giden bir şey yapıyor olsaydık, bulunduğumuz ayı çok sevdiğimizi düşünürdük.'' dedi. Ama Meg'in bugün karamsarlığı üstündeydi. ''Doğru söylüyorsun. Ama ailemizin başına hiç iyi bir şey geldiği yok.'' dedi. ''Günler gelip geçiyor. Yine de hiçbir değişiklik olmuyor. Sıkıntıdan patlayacağız.'' ''Joe, ne kadar kötümser bir düşünce.'' dedi. ''Bu durumun beni çok şaşırtıyor. Sen başkalarını zenginlik ve bolluk içinde görüyor, eve dönünce de afallıyorsun. Güzel ve akıllısın. Yakında varlıklı bir akraba sana bolca miras bırakabilir. Şimdilerde böyle miraslar kalmıyor.'' Ayakta kalmak için herkes çalışarak kazanmak durumunda. Mek ilk çekerek pencereden bahçeye doğru baktı. Diğer pencerenin önünde olan beth gülümseyerek, ''Annem sokağın diğer tarafından geliyor.'' dedi. Laurie de bahçeden geçiyor. Anneleri ve Laurie aynı anda içeri girdiler. Bayan March, ''Çocuklar, babanızdan mektup gelmedi mi?'' diye sordu. Laurie, ''Aranızda benimle araba gezintisine çıkmak isteyen var mı?'' diye seslendi. Joe ve Beth teklifi kabul ettiler. Ardından Amy, ben de geliyorum, dedi. Laurie, Bayan Març'a yaklaşıp, bir emriniz var mı efendim, diye sordu. Teşekkür ederim, geçerken postaneye uğrayabilir misiniz, diye sordu. Mektup gelip gelmediğini öğrenebilirseniz çok sevinirim. Bugün mektup gelmesi gerekiyordu. Tam o anda ısrarla kapı zili çaldı. Bir dakika sonra Henna elinde bir zarfla içeri geldi yüzünü ekşiterek telgraf denen o korkunç şeylerden biri dedi. Bayan March Henna'nın elinden zarfı çekerek aldı. İki satırlık yazıyı okurken Betty benzi attı. Hafifçe sendeledi. Laurie o an orada olup onu tutmamış olsa Bayan March yere yığılabilirdi. Joe annesinin elinden düşen zarfı yerden aldı ve yüksek sesle okumaya başladı. Bay March çok hasta. İvedi geliniz. Önce derin bir sessizlik oldu. Ardından annelerinin halini gören kızlar hüngür hüngür ağlamaya başladılar. Anneleri çarçabuk kendini toparladı. ''Yarın sabah bir tren var. Oyalanacak zamanımız yok. Laurie, lütfen geleceğimi bildiren telgrafı postaneye götürür müsün? Joe, sen de yazacağım mektubu Marçalaya götürürsün.'' Evdeki şok hali yerini telaşlı bir takım hareketlere bıraktı. Emi ve Beth annelerinin hazırlıklarına yardım ettiler. Mac biriktirdiği tüm parayı annesine tereddütsüz verdi. Marçal'a yol masrafları için gereken parayı getirdi. Komşuları James Lawrence hasta için lazım olabilecek her şeyi toparlamış, Bayan March yokken dört kız kardeşe gerekli ilgiyi göstereceğini belirtmişti. Bu Bayan Març'ın moralini yükseltmişti. Buruk da gelmişti. Bay Lawrence bazı işler için beni Washington'a gönderiyor, dedi. Acaba Bayan Març Yolculuğu sırasında ona yardım edebilmem için kendisiyle gelmeme müsaade eder mi? ''Mek, ne kadar değilsiniz? dedi. Annem bu teklifi memnuniyetle kabul edecektir. Epeydir ortada gözükmeyen Joe içeri girdi. Masanın üzerine bir miktar para bıraktı. Babamın iyi olması için ben de küçük bir katkıda bulunmak istedim, dedi. Ama burada 25 dolar var. Bu kadarını nereden buldun Joe? Onu hakkımla kazandım, dedi. Şapkasını başından çıkardı. Güzel, uzun mukleli saçları artık yerlerinde değildi. Emi, ''Joe, saçların!'' diye bağırdı. ''O muhteşem saçlar, bunu neden yaptın?'' Annesi kızının bu fedakarlığına ''Teşekkür ederim Joe!'' diyebildi. Kimse yatağına dönmek istemedi. Anneleri büyük bir uğraştan sonra onları uyumaya ikna edebildi. Kızlar sabah erkenden kalktılar. Anneleri ayrılana dek güçlü kalmak için gayret etmeye karar verdiler. Bayan Març'ın aklı evde kalmamalı. Tüm dikkatini babalarına yoğunlaştırmalıydı. Anneleri arkasında her şeyin üstesinden gelebilecek evlatlar bıraktığını görmeliydi. Hepsi annelerinin yol için hazırlanmasına çalışıyordu. Bayan Març üzgün görünüyordu. Kimse bir iki kelimeden fazla konuşmuyordu. Sonunda Bayan Març, ''Yavrularım'' diye başladı söze. ''Sizi Henna ve Bay Lawrence'a emanet ediyorum.'' Henna tam bir sadakat örneğidir. Bay James Lawrence da size kendi kızları gibi bakacaktır. Bu sebepten üzülmüyorum. Benim olamayacağım bu zaman zarfında şikayet etmek ve tembellik etmek yok. Lütfen günlük işlerinizi tam ve zamanında yapın. Birbirinize iyi davranın. Çalışmak insana iyi gelir. Çalışmaktan kaçmayın ve hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Lowry ve büyük babası uğurlamaya geldi. Brooke da çok anlayışlı ve gayretli görünüyordu. Araba hareket etmek için hazırlandığında bayan Març, ''Hoşça kalın evlatlarım, birbirinize sahip çıkın.'' dedi. Sonra da hepsiyle tek tek kucaklaşıp vedalaştı. Araba uzaklaşırken güneş kendini yeni yeni gösteriyordu. Anneleri geriye baktığında kızlarının güneşin altın renkli ışınlarıyla sarıldığını gördü. Bunu ailesi için umutlu bir başlangıç olarak gördü. Dört kardeş yalnız kaldıklarında dayanamayıp hıçkıra hıçkıra ağladılar. Biraz sonra Henna çay getirdi. Artık ağlamayı bırakın. Birer bardak çay için. Sonra da hepiniz işlerinizin başına. Annenizin sözlerini unutmayın. Ailenize yakışır evlatlar olduğunuzu gösterin. Joe ve Mac işlerini yapmak üzere yola çıktılar. Daima yaptıkları gibi köşeyi dönerken arkalarına annelerinin olduğu pencereye baktılar. Bu sefer bayan March yerinde yoktu. Ama Beth oradaydı. Onlara gülümseyip el salladı. Birkaç gün sonra babalarından gelen olumlu haberler kızlara güç katmıştı. Ağır hasta olmasına karşın iyi ve dikkatli bakım etkisini göstermişti. Buruk, bay Març'ın sağlığı hakkında her gün haber gönderiyordu. Anneleri de sık sık şefkat ve umut dolu mektuplar yazıyordu. Bu arada büyük baba Lawrence da şu mektubu yazmıştı. Bayan March, küçük kızlarınız çok iyi durumdadır. Torunum ve Beth bana her gün rapor veriyorlar. Henna onlara çok iyi bakıyor. Havalar da gayet iyi gidiyor. Buruktan bir şey istemekten hiç çekinmeyiniz. Kocanızın bakım ve tedavisi için herhangi bir şeye ihtiyacınız olduğunda lütfen bana yazın. James Lawrence Dört kız kardeş birbirlerine her zamankinden çok daha fazla bağlıydı. Gösterdikleri çaba ve dayanıklılıkları olağanüstüydü. Ebeveynlerinden gelen her olumlu haber onları daha da kuvvetlendiriyordu. Zaman ilerledikçe farkına varmadan çalışma arzuları körelmeye başladı. Her biri verdikleri sözü unutarak kendi alışkanlıklarına daha fazla yer ayırmaya başladı. Joe ağır bir grip olmuştu. Marçaladan iyileşinceye kadar evde kalabilmek için izin almıştı. Joe yakalandığı bu hastalığa pek üzülmemişti. Çünkü artık kitaplarıyla ilgilenmek için daha çok vakti olacaktı. Meg de tüm boş zamanında ya dikiş işiyle meşgul oluyor ya da arkadaşlarına ve annesine uzun mektuplar yazıyordu. Sadece bed işlere aynı istekle sarılıyor, evin her şeyiyle ilgilenmeye devam ediyordu. Evdeki işleri bitirince de yoksul komşuları hamıllara gidiyordu. Ailenin en küçük çocuğu hastaydı. Yatağının baş ucuna ilişip, Onunla bir hasta bakıcı gibi özenle ilgileniyordu. Hiç kimse onun ne kadar çok yorulduğunu fark etmiyor, aşırı üzüntüsünü anlamıyordu. Tam da ihtiyacı olan bu zamanda ona destek olmuyor, hep yalnız bırakıyorlardı. Kızlar güzel kararlar alıyorlardı. Ama bu kararları uygulamadaki gayretleri zaman zaman çok azalıyordu. İşte bu ihmal edilen zamanlar ileride onlara acı ve üzüntü olarak dönecekti. Annelerinin gidişinden 15 gün sonra bet mek sen bayan hamilin çocuğunu görmeye gidecektin biliyorsun ki annem onları ihmal etmememizi söylemişti dedi bugün çok yorgunum ancak yarın gidebilirim jo sen gitmek istemez misin hayır gripim geçmedi hem havada çok soğuk mek dikişten gözlerini hiç ayırmadan soğuk bir tavırla neden kendin gitmiyorsun diye sordu Beth yavaş bir sesle çünkü çok yorgunum hem küçük bebekleri de hasta. Ona nasıl bakabileceğimi hiç bilmiyorum. Henna'nın da evde işi çok. O gidemez." dedi. "Meg, ben yarın gideceğim." dedi. Yine Bet gitmek zorunda kaldı. Eve döndüğünde çok geç olmuştu. Joe onu eczane dolabının önünde, yüzü solgun, gözleri kıpkırmızı, elinde bir dezenfektan şişesiyle titrerken gördü. Korkuyla, "Ne oluyor Bet?" diye sordu. Beth eliyle onu geri itmeye çalışarak, sen daha önce kızıl hastalığı geçirdin mi? diye sordu. Evet, Mac'le aynı anda geçirdik. Neden sordun? Yani şey, Bayan Hummel'ın bebeği kucağımda öldü. Doktor çok geç geldi ve doktor benim de yakalanmamdan korkuyor. Eminin yanıma gelmemesi gerek, benden ona da geçebilir. Joe korku ve vicdan azabından sararmış bir halde, Beth diye inledi. Bir hafta seni tek başına, o bebeğe bakmak için gönderdiğime çok pişmanım. Bu yüzden çok yoruldum. Hemen yatıp dinlenmelisin. Ben de Henna'yı çağıracağım. O ne yapılacağını bilir. Beth kızıl hastalığına yakalanmıştı. Doktorun ve Henna'nın fikir birliği yapıp hafif atlatacağı öngörülerine rağmen kızıl etkisini giderek artırmıştı. Mac, hastalığı hakkında annesini yazmak istedi. Ama son gelen mektupta babalarının hastalığında bir kötüleşme olduğu yazıyordu. Henna ve doktor kızının hastalığını yazarak kadıncağıza daha fazla üzmemesini söylediler. Amy'yi halalarına gönderebilmek için epey uğraştılar. Meg öğrencilerine de hastalık geçmesin diye King'lere gitmeyip evde kalmıştı. Böylece hem kardeşiyle hem de evle ilgilenebilecekti. Joe, Beth'in yanı başından hiç ayrılmıyordu. Beth cesur ve sakin bir hastaydı. Hiç şikayet etmeden başına gelenlere tahammül ediyordu. Ama gün geçtikçe hastalık şiddetlendi. Kızcağızın ateşi yükseldi. Zavallı kız çevresindekileri tanıyamaz duruma gelmişti. Kendini piyanonun başında sanıp parmaklarını çalar gibi gezdiriyordu. Sayıklayıp annesine sesleniyordu. Doktor hastanın başucunda uzun süre gözledikten sonra Henna'ya fısıldayarak ''Eğer Bayan Març'ın kocasını bir süreliğine yalnız bırakmasına engel bir durum yoksa onu çağırmanız çok iyi olur.'' dedi. Joe, annesine telgraf çekmek üzere hızla kapıdan çıkarken Laurie'ye çarptı. Laurie'nin elinde bir mektup vardı. Babanın durumu iyiye gidiyormuş, diye heyecanla konuştu. Ama arkadaşının perişan hali yüzünden okunuyordu. Joe hıçkırarak, ''Bek çok hasta. Anneme telgrafla haber vermem gerek.'' dedi. Laurie onu ellerinden tutup, ''Metanetli olmalısın Joe. Ben dün akşam annene telgraf çektim.'' ''Yarın akşama burada olacak. Merak etme. Her şey yoluna girecek.'' dedi. O gece kızların asla unutamayacakları bir gece oldu. Doktor, gece yarısına doğru Bet'in ateşinin bir kez daha yükselebileceğini, bunu atlatırsa artık tehlikenin kaybolacağını söyledi. Bet, bilinçsiz bir halde yatıyor, arada bir yavaşça su diyebiliyordu. Bit gün düşen Henna uyuyakaldı. Joe üzüntü, Endişe ve yorgunluktan sinirleri yıpranmış bir halde pencerenin yanında uyanıktı. Arkasını döndüğünde birden Maggie elleriyle yüzünü kapamış ve yere çökmüş halde buldu. Bete bir şey olduğunu düşünüp dehşetle inledi. Tam bu sırada Henna yerinde sıçrayarak uyandı. Hemen küçük hastanın alnını yokladı. Nabzını kontrol etti. Derin bir iç çekip kendini koltuğa bıraktı. ''Ateşi düşmüş.'' dedi. ''Şükürler olsun.'' Terden sırı sıkmam olmuş ama sakince uyuyor. Artık kurtuldu. Biraz sonra doktor geldi. Kızımız krizi atlattı diye konuşmaya başladı. Ama henüz vücut direnci çok zayıf. Çok iyi bakılması ve istirahat etmesi gerekiyor. Joe ve Mac coşkuyla kucaklaştılar. Gözlerinden mutluluk gözyaşları akıyordu. Artık annelerini daha huzurlu bir şekilde beklemeye başladılar. Fırtına sona ermişti. Anneleri geciktiği için endişeleniyorlardı. Güneşin öncüsü alacakaranlık karanlık yüzünü göstermeye başladığında kapı zili çalıyordu. Hemen sonrasında tanıdık bir ses duyuldu. Bu Lauren'in sesiydi. ''Anneniz geldi. Jo, Meg, Müjde, anneniz geldi.'' diye seslendi. Bet sıkıntılı ve uzun uykusundan uyanıp gözlerini açtığında karşısında annesinin şefkatli yüzü belirdi. Ama o kadar zayıf düşmüştü ki ancak bir gülümseme yayıldı yüzüne. Annesinin kucağında tekrar ama bu sefer çok daha huzurlu bir uykuya daldı. Henna çok zengin bir kahvaltı hazırladı. Yeni dönen Bayan March'ın heyecanlı daha dinmemişti. Meg ve Joe servis yaparken Bayan March sonunda babaları hakkında konuşmaya başladı. Bay Brook'un ona refakat etmek ve bakımını üstlenmek için orada kaldığını söyledi. Yoldaki kar fırtınasının etkisiyle varışının geciktiğini anlattı. O akşam Meg, babasına mektup yazmakla meşguldü. Bu sırada Joe, Beth'in odasına gidiyordu. Annesi de kızının yanı başındaydı. Bayan March odaya giren Joe'ya döndü ve ''Ne oldu sevgili kızım?'' diye sordu. ''Sana bir şey söylemek istiyorum anneciğim.'' ''Meg hakkında mı? Nasıl anladın? Önemli bir şey değil ama beni endişelendiriyor.'' Beth uyuyor. Yavaşça anlatabilirsin. Geçen yaz Meg, Laurus'larda bir çet eldiven bırakmıştı. Ama sadece bir teki geri geldi. Laurie'nin bana söylediğine göre diğer teki buruktaymış. Hem de onu hep yeleğinin cebinde taşıyormuş. Bir gün yere düşürmüş. Ve Laurie fark etmiş. Onunla alay edince de Laurie'ye Meg'i sevdiğini açıklamış. Bu dehşet verici değil mi? Maggie'nin Burak'a ilgi duymadığını mı sanıyorsun? Joe gözlerini kocaman açıp Şaşkınca bakarak kime diye kekeledi. Bruka tabii ki. Artık ona John diye sesleniyorum. Hastanede buna alışacak zamanım oldu. Hem onun da hoşuna gidiyor. Şimdiden onun tarafındasın. Babana çok iyi baktı. Sen de onu reddedemezsin. Eğer Mac isterse onunla evlenmesine de saygı göstereceksin. Size kendisini sevdirmek için babama baktı o. Joe kızgınlıkla bir kez daha saçlarını karıştırdı. Kızım konuda yanılıyorsun. Anlatacaklarımı bir dinle. Brooke, Bay Lawrence'ın isteği üzerine benimle geldi. Babana o kadar samimi davrandı ki ondan şüphelenmek olanaksızdı. Meg'e karşı da son derece dürüst oldu. Çünkü onu sevdiğini ama önce güzel bir yuva kurmak için çabalaması gerektiğini, daha sonra evliliği düşünebileceğini anlattı. Tabii Meg'in bu yaşta evlenmesini kabul edemem. Onun için erken olduğunu düşünüyorum. Sakın Meg'e bir şey söyleme. ''Ama onun varlıklı bir adamla evlenmesini istemez misiniz?'' diye sordu. Bayan March, ''Para faydalı bir şeydir kızım. Buna şüphem yok. Kızlarımın hiçbirinin para sıkıntısı çekmesini de istemem. Ama paranın esiri de olamazlar. John'un kızımı rahat ettirecek bir kazancının olmasını elbette isterim. Ama evlatlarım için sadece büyük bir zenginlik, gösterişli bir mevki ya da ünlü bir isim istemiyorum.'' Eğer bunlar sevgi ve erdemle bir araya gelirse bir anlam kazanırlar. Megin gösterişsiz bir yaşama başlamasından memnunum. Eğer yanılmıyorsam zengin kalpli bir insanla hayatını birleştirecek. Bu her şeyden iyidir. Kar fırtınaları dinmiş, yerini sakin ve güneşli havaya bırakmıştı. Evin içinde de dolaşan olumlu ve umutlu hava içinde haftalar birbirini izledi. Beth hızla eski sağlığına kavuşuyordu. Artık salondaki divanda oturabiliyor, bebekleri ve kedileriyle oynayabiliyordu. Bazen de Joe onu kucağına alıp evin çevresinde dolaştırıyordu. Mac de ona güzel yemekler hazırlıyordu. Yılbaşının yaklaşmasıyla evde hareketlilik artmıştı. Joe bu seneki yılbaşının şimdiye kadarki en iyi yılbaşı olmasını istiyordu. Laurie de uygulaması olanaksız olan teklifler yapıyor ve bu da birçok tartışmayı beraberinde getiriyordu. O sabah bed kendisini çok daha iyi hissediyordu. Annesi ona kırmızı bir gecelik hediye etmişti. Pencereden dışarıyı izliyordu. Bahçede Joe ve Laurie kardan adam yapıyordu. Yorulup divana uzandı ve ''Babam da burada olsaydı ne kadar güzel olurdu. Artık onun hasretine dayanamıyorum.'' dedi. Hemen sonra Laurie kapıyı açarak ''Març ailesi için işte en büyük yılbaşı hediyesi.'' diye bağırdı cümlesini bitirmeden kenara çekildi. Gözlerine kadar yüzü atkıyla sarılı, uzun boylu bir adam, Brook'un koluna girmiş halde içeri girdi. Bay March'ın karşılarında belirmesi herkesi bir an şoka sokmuştu ve birkaç dakika hareketsiz donmuş kalmışlardı. Sevinç ve şaşkınlıktan ne yapacaklarını şaşırdılar. Emi tabureden düştü. Kalkmaya çalışmadan babasının bacaklarına sarıldı. Sevinç gözyaşları odayı sardığında bu mutlu havanın da etkisiyle bacaklarına güç gelen Beth koşarak babasını kucakladı. Març ailesinin bu yılki yılbaşı sofrası muhteşem yemeklerle donatılmıştı. Hennan'ın hindi dolması bir harikaydı. Nar gibi kızarmış, hediye paketi gibi süslenmişti. Yemekte Bay Lawrence ve Bay Brooke da vardı. Yemek güzel başlayıp mutlu bitti. Misafirler erken gitti. Gece ateşin altında tüm aile eksiksiz toplanmıştı. Joe, "Bir sene önceki yılbaşı ne kadar da hüzünlüydü. Hatırladınız mı?" dedi. Meg, "Her şeye rağmen bu iyi bir yıl oldu." diye konuştu. Beth babasının kulağına, "Bu yıl bizimle olduğun için çok mutluyum." diye fısıldadı. Bay March, "Zorlu bir yaşam sınavını cesaretinizle geçtiniz. Birlik olup bütün engelleri başarıyla aştınız." dedi. Joe bütün bunları nasıl öğrendin? diye sordu. Yoksa annem mi anlattı? Hepsini anlatmadı ama yapraklar rüzgarın hangi yönden estiğini gösterir. Ben bugün birçok keşifte bulundum. Meg babasının yanına gelip, keşiflerin nelerdi? diye sordu. Bay March yanına oturan Meg'in ellerini tuttu. Parmağıyla Meg'in elinin sertleşmiş derisini, üstündeki küçük yanığı ve avucundaki ufak yarayı göstererek, bu ellerin daha önce parlak ve beyaz olduğunu hatırlıyorum. Muhakkak ki çok güzeldiler. Bence şimdi eskisinden çok daha güzel. Bu küçük ve çalışkan elin sahibiyle gurur duyuyorum.'' dedi. Eğer mek çabaları karşılığında bir ödül bekleseydi bu gurur verici sözler en büyük ödül olurdu. Mek babasının kulağına ''Joe içinde iyi bir şeyler söylemeni rica ediyorum babacığım.'' diye fısıldadı. O da çok fazla çalışıp bana hep destek oldu. Bay Mart Joe'ya o güzel uzun kıvırcık saçların kesilmiş olmasına rağmen arkamda bıraktığım erkek çocuğuna benzer Joe'yu göremiyorum dedi. Şimdi kılık kıyafeti düzenli, ayakkabısının bağını bağlamayı unutmayan, etrafta ıslık çalarak dolaşmayan, kaba saba konuşmayan ve eskiden yaptığı gibi halının üzerine yatmayan genç bir kadın görüyorum. Yüzü zayıf ve solgun. Ama ona sevgiyle bakıyorum. Çünkü o çok tatlı ve kibar olmuş. Artık sıçrayarak değil, usul usul yürüyor. Tanıdığım küçük bir kıza bir anne şefkatiyle bakıyor. Vahşi kızımı kaybettim. Ama onun yerine cesur, yardımsever ve şefkat dolu küçük bir kadın buldum. Joe'nun gözleri buğulandı, yanakları kızardı. Bay March konuşmasına devam etti. Bete gelince... Eskisi kadar utangaç ve çekingen olmamakla beraber şuraya öylesine büzülmüş ki kaçıp gitmesinden korktuğum için fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Bay Mart yanağını kızının yanağına dayayarak sevgili Betim, seni sağlıklı bulduğum için öyle mutluyum ki. Sonra da Emin'in parlak saçlarını okşayarak, sofradan hindinin en küçük parçasını aldığına öğleden sonra hep annene yardım etmek istediğine, yerini mege verdiğine, herkese sabır ve güler yüzle hizmet ettiğine dikkat ettim, diye sözlerine devam etti. Artık eskisi gibi her şeye kızmıyorsun. Eskisi gibi aynaya uzun uzun bakmayı da bırakmışsın. Bu demek oluyor ki kendinden çok başkalarını düşünmeye başlamışsın. Ertesi gün kızlar babalarının etrafını sarmıştı. Onu memnun etmek için her şeyi yapıyorlardı. Bay March Betin divanının yanına yerleştirilen rahat bir koltuğa oturmuştu. Diğer üç kızı da çevresine ilişmişti. Arada sırada Henna kapıdan başını içeriye uzatıp Bay Marchın bir arzusu olup olmadığını kontrol ediyordu. Hepsi epeyce mutlu görünüyordu. Buna rağmen kızlarda bir endişe ve üzüntü hakimdi. Jo, Brook'un evde unuttuğu şemsiyeyi fark edince için için çok sinirlenmişti. Meg çok sakin ve biraz dalgındı. John Brook'un adı geçince büzülüp kızarıyor. Zil çalınca yerinden irkiliyordu. Laurie öğleden sonra Meg'i pencerede görünce sanki birden delilik nöbetine tutulmuş gibi yere diz çöküp göğsünü yumruklayıp saçlarını yolar gibi yaptı. Sonra da ellerini açıp yardım ister gibi durdu. Meg ilgilenmiyormuş havasında. ''Böyle komik hareketlerle ne yapmaya çalışıyor?'' diye sordu. Joe imalı bir sesle ''John bir gün sana böyle yalvaracak, onu anlatmaya çalışıyor.'' diye yanıt verdi. Ne diye böyle konuşuyorsun? Sana onunla pek ilgilenmediğimi anlatmıştım. Bundan pek emin değilim. Bazı söylentiler var. Artık senin de eskisi gibi olmadığını anlayabiliyorum. Seni üzmek istemiyorum. Bir şey olacaksa hemen olsun. Kararını bir an önce vermelisin. O bana bir şey söylemedikçe ben de hiçbir şey söyleyemem ve bir karara varamam. Babam ona benim henüz küçük olduğumu söyledi. O yüzden Buruk da herhangi bir hamle yapmak için pek cesaret edemez. Ama o konuşursa sen ne diyeceğini bilemeyecek, kekeleyip ağlayacaksın. Ben akılsız değilim. Nasıl yanıt vereceğimi biliyorum. Ona ne diyeceksin peki? Sakin ve son derece kararlı bir şekilde teşekkür ederim Bay Buruk. Çok naziksiniz. Ama nişanlanmak için yaşım küçük. Bir daha bundan bahsetmeyelim. Evet, gerektiği kadar sert ve soğuk. Ama bu şekilde yanıt verebileceğini sanmam. Böyle söylesen de o romanlardaki gibi asla vazgeçmeyecek, ısrar edecek ve sen de onu üzmemek için evlenmeye razı olacaksın. Katiyen, ona kesin kararımı verdiğimi söyleyeceğim. Bu sırada dışarıda bir ayak sesi duyuldu. Sonra da kapı hafifçe vurulup aralandı. İçeriye ürkek bir tavırla buruk girdi. Günaydın, dedi. Şey, şemsiyemi unutmuşum da. Yani babanızın sağlık durumunu öğrenmek istemiştim. Lütfen şemsiyeliğe bak. Joe onları yalnız bırakmak için dışarıya çıktı. Mac, annem seni görmekten memnun olacaktır. Lütfen bekle, ben gidip çağırayım, dedi. Gitme lütfen, benimle yalnız kalmaktan korkuyor musun? Brooke'un solgun bir hali vardı. Mac, kaba davrandığını düşünüp biraz utandı. Kısık bir sesle, babama çok iyi baktın, dedi titrek bir sesle. ''Senden nasıl korkabilirim? Bunun için sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.'' Brooke çekingen bir sesle ''Seni rahatsız etmek istemem. Sadece benimle ilgilenip ilgilenmediğini öğrenmek istiyorum Mac.'' diye fısıldadı. Mac ''Henüz çok gencim.'' derken sesi titriyordu. ''Beklerim. Zaman içinde sana kendimi sevdirmeye çalışırım.'' Mac ''Şu anda karar verecek durumda değilim. Lütfen beni yalnız bırak.'' dedi. Zavallı Buruk'un hayalleri başına yıkılmıştı. Mek kapıya doğru yürürken Buruk da onu izliyordu. Üzgün bir sesle, ''Gerçekten böyle mi düşünüyorsun?'' diye sordu. ''Evet, bu konuda bir daha rahatsız edilmek istemiyorum. Babam böyle bir karar için erken olduğunu söyledi. Ben de beklemeyi uygun buluyorum. Gelecekte düşünceni değiştirebileceğini umut edemez miyim? Düşünüp kararını verinceye kadar bekleyeceğim. Benden bir şey bekleme.'' Buruk oldukça bitkin gözüküyordu. Onun o hayattan kopmuş görüntüsü, negi etkilemiş, sanki kalbini biraz yumuşatmıştı. Tam o anda Marçal'a toparlayarak içeri girdi. Yaşlı March Laurie'den Bayan March'in geldiğini haber almış ve yeğenini görmek istemişti. Sürpriz yapmak için kimseye haber vermeden bir ziyarete karar vermişti. Bu habersiz geliş gerçekten de iki genç için büyük bir sürpriz olmuştu. Mek bir hayalet görmüş gibi sıçramış, Buruk da kendini yandaki kitaplığa savurmuştu. Yaşlı kadın, ''Burada neler oluyor böyle?'' diye bağırdı. Mek, ''Bay Buruk, babamın bir dostudur.'' dedi. ''Seni birden karşımda görünce çok şaşırdım.'' Marçal'a otururken, ''Babanın dostu, seni gelincik gibi kızartmayı başarmış. Burada garip bir şeyler dönüyor. Bunu öğrenmek istiyorum.'' ''Şey, sadece konuşuyorduk. Bay Buruk şemsiyesini almaya gelmiş buraya.'' ''Buruk, Lauren'in öğretmeni mi? Şimdi anlaşıldı.'' dedi. Kısa bir sessizlikten sonra ''Onunla evlenmene izin vermiyorum.'' diye bağırdı. Mac endişeyle ''Lütfen yüksek sesle konuşma.'' diye yalvardı. ''İşitebilir. Annemi çağırayım mı? Acele etme. Sana söyleyeceklerimi dinle. Ben de ona göre nasıl hareket edeceğime karar vereceğim. Bu Buruk'la evlenecek misin? Eğer bunu yaparsan benden tek bir metelik koparamazsın.'' ''Bunu iyi düşün ve aklını başına topla.'' Marçal'a herkese ters yanıt vermekten pek hoşlanırdı. Eğer Meg'e John Brock'la evlenmesini rica etseydi, Meg böyle bir şey düşünmediğini söyleyecek ve bunu istemeyecekti. Ama halanın bu sert sözleri ve bir metelik bile koparamazsın tehdidi onu aksileştirirdi. Halaya çok kararlı ve kesin bir ifadeyle ''Kiminle istersem onunla evlenirim Marçal'a.'' diye yanıt verdi. Sen de paranı kime istersen ver. Bak sen şuna. Sen benim tavsiyeme böyle mi yanıt veriyorsun küçük hanım? Parasız hiçbir şey yapılamayacağını bir gün sen de anlarsın. Ama çok geç kalmış olursun. Hala gözlüklerini takıp Meg'e dikkatle baktı. Meg bile kendini tanıyamıyordu. John'u savunurken kendini öyle özgür, cesur ve mutlu hissediyordu ki Marçal'a yanlış yoldan gittiğinin farkına varmıştı. Yumuşak bir ifadeyle Meg, yavrum Kendine gel, öğütlerime kulak ver, dedi. Seni sevdiğimden söylüyorum. Gelecekte bir gençlik hatası yüzünden hayatının mahvolmasına seyirci kalamam. Doğru bir evlilik yapmalı ve böylece ailene yardım etmelisin. Sen varlıklı bir adamla evlenmelisin. Bunu biraz anlamaya çalış. Annem ve babam böyle düşünmüyor. Zengin olmamasına rağmen onu seviyorlar. Onların akılları başlarında değil. Mac, ben onlarla gurur duyuyorum diye bağırdı. Marçal'a duymazdan gelip konuşmaya devam etti. Düzenli bir geliri var mı peki? Hayır yok. Ama iyi dostları var. Dostların insana hiçbir faydası olmaz. Deneyinde görün. Bir bakmışsınız hepsi sizi terk etmiş. Bir işi olacak mı peki? Bay Lawrence ona bir iş bulacak. Uzun zaman arayamayacaktır. Lawrence tuhaf biridir. Ona güven olmaz. Demek fakir ve işsiz bir adamla evlenmeye razı olacaksın. Beni iyi dinle. Mantığınla hareket edersen tüm yaşamın boyunca rahat edersin. Eğer hayatımın yarısını beklemekle tüketseydim, buruktan daha iyisini bulamazdım. John iyi ve dürüst bir delikanlıdır. Çalışkandır ve güçlü bir iradesi vardır. Kuvvetli ve cesurdur. Herkes onu sever ve ona saygı gösterir. Benim gibi fakir ve toy bir kızı seçmesinden gurur duyuyorum. Zengin akrabaların olduğunu fark etmiştir. Marçala, nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? John böyle basitliklere asla tenezzül etmez. Bu şekilde konuşmaya devam edersen seni daha fazla dinleyemeyeceğim. John asla para için evlenmeyecektir. Biz para için çalışmaya ve beklemeye razıyız. Ben fakirlikten asla korkmuyorum. Çünkü zengin olmadığım halde mutlu olabildim. John'la birlikte de mutlu olacağımıza çok inanıyorum. John beni seviyor, ben de... Mac konuşmasını tamamlayamadı. Çünkü bir karara varmış değildi. Marçalı ise öfkelenmişti. Güzel yeğeninin bol paralı biriyle evlenmesini istiyordu. Genç kızın bu kararlı hali onu hem üzmüş hem de kızdırmıştı. Sert bir sesle ''Pekala'' dedi. ''Bütün bu şeylerden elimi çekiyorum. Çok inatçı bir kızsın. Bu akılsızca hareketlerinle çok şey kaybedeceksin. Daha çok kalamayacağım. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Bugün babanı görecek halimde kalmadı.'' ''Evlendiğinde benden bir şey istemeye gelme. Eminim Brook'un dostları size bakar. Seninle aramızdaki her şey burada sona erdi.'' Bu sözlerden sonra kapıya çarparak çıkıp gitti. Mek yalnız kalınca ne yapacağını şaşırdı. Bu sırada içeriye Buruk girdi. Kelimeler ağzından dökülüverdi. ''Duymazdan gelemedim Mek.'' dedi. ''Beni savunduğun için sana minnettarım. O, o seni küçümseyinceye kadar bunları ben de bilmiyordum.'' Artık gitmeme gerek yok. Kalıp mutluluğumu kutlayabilirim, değil mi? Megan gereken sert cevabı vermesi için önüne fırsat gelmişti. Ama bunu yapacak gücü bulamadı ve yavaşça evet, John diyebildi. 15 dakika sonra Joe salon kapısının önünden geçerken hiçbir ses duymayınca onu göndermiş olmalı. Bu iş de böylece bitmiş oldu. İçeri girip olanları mekten dinlerim diye düşündü. Ama Joe, kapının eşiğini açtığı anda onu şok eden manzarayla karşılaştı. Brook kanepede, Meg de onun dizinin dibindeydi. Bu beklenmedik görüntü, Joe'da soğuk duş etkisi yaptı. Derin bir iç çekti. Bunu duyan Meg ve Brook, dönüp ona doğru baktılar. Meg yarı mahcup, yarı gururlu yerinden fırladı. Fakat John Brook, gayet soğuk bir şekilde yerinden kalkarak, "Bizi tebrik et, Joe," dedi. Joe bu sözlere tahammül edemeyeceğini fark etti. Eliyle bir işaret yaptıktan sonra hiçbir şey söylemeden kendini dışarı attı. Koşup salona daldı. Herkesi afallatan bir sesle, ''Birisi hemen bir şey yapsın, John Brooke terbiyesiz davranıyor, Mac'de ondan hoşlanmışa benziyor.'' diye bağırdı. Joe ağlayarak kendini kanepeye atarken, Bay ve Bayan March aceleyle koştular. Bundan sonra Joe neler konuşulduğunu öğrenemedi. John Brook davasını o kadar kahramanca savundu ki herkesi kendisine hayran bıraktı. Meg için düşündüğü iyi şeyleri anlatmayı bitiremeden yemek vakti gelmişti. Herkes yemek masasındaydı ama kimsenin aklında yemek yoktu. John'un içten sevgisi, Meg'in inceliği pek çok olumlu katkı yapmıştı. İki nişanlının birbirlerine mutlu bakışları ve gülümseyişleri Joe'ya bile kinini unutturmuştu. Bet divanına uzanmış, ihtiyar dostu Lawrence ile tatlı bir sohbete dalmıştı. Bay ve bayan March, huzurlu gülümseyişlerle birbirlerine bakıyorlardı. Amy, nişanlıların birlikte resimlerini yapıyordu. Laurie ise çenesini John'un iskemlesinin arkasına dayamış, aynada ona gülümseyerek sevgi dolu evdeki bu muhteşem tabloyu gösteriyordu.